Kendime Düşünceler Marcus Aurelius 1. Kitap Büyük babam Verus'tan lütufkar mizacı ve öfkeden uzak olmayı öğrendim. Babamdan duyduklarımdan ve onunla ilgili hatıralarımdan yiğitliği ve mütevaziliği öğrendim. Annemden tanrı korkusunu ve cömertliği, yalnızca zarar vermekten kaçınmayı değil, böyle bir şeyi aklıma bile getirmemeyi özen göstermeyi,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 Sabahları kalkmayı canın istemedikçe şunu hatırla. İnsanlık görevi için kalkıyorum. Eğer bunun için doğduysam, bunun için dünyaya gönderildiysem neden huysuzlanıyorum? Çarşafları örtülere sarılıp kendimi ısıtayım diye mi yaratıldım? Fakat bu daha keyifli. Öyleyse keyif çatmak için mi dünyaya geldin? Eyleme geçmek çaba harcamak için değil mi yani? Bitkilerin, küçücük kuşların, karıncaların, örümceklerin, arıların üstlerine düşen her şeyi yaptıklarını, ellerinden geldiğince dünyanın düzenine katkıda bulunduklarını görmüyor musun? Ve sen insanların görevlerini yerine getirmesini istemiyorsun öyle mi? Kendi doğanın sana buyurduklarını yapmakta acele etmeyeceksin öyle mi? Fakat dinlenmem gerek. Tabii ki benim de dinlenmem gerek. Yine de doğa yemek içmek gibi bunun da ölçülerini ve sınırlarını belirlemiştir. Oysa sen yararlı dinlenme ölçüsünü aşıyorsun. Fakat eyleme gelince gereğinden azını yapıyorsun. Hatta payına düşen ölçünün altında kalıyorsun. Aslında sen kendini sevmiyorsun. Sevseydin doğanı ve doğanın gereğini de severdin. İşlerini seven insanlar çalışırken yemek yemeği yıkanmayı dahi unuturlar. Fakat sen kendi doğana, bir işlemecinin işlemesine, dansçının dansına, para gözün paraya, kendini beğenmiş birinin küçücük şöhretine verdiğinden daha az değer veriyorsun. Ve böyle insanlar ne olursa olsun işlerine karşı tutkulu bir sevgi beslerler. Yemek yemeği uyumayı unuturlar ve zamanlarını harcadıkları işleri daha da ileri götürmek isterler. Toplum yararına olan işler sana daha değersiz ve daha itibarsız mı görünüyor? Tedirgin edici ve uygunsuz düşünceleri kovmak, silmek ve çabucak sükunete ulaşmak ne kolaydır. Doğaya uygun her düşüncenin ve her eylemin sana layık olduğuna inan. Bunların ardından gelecek herhangi bir kınama ya da söz dikkatini dağıtmasın. Güzel olan eylem ve sözlere layık olmadığını hiç düşünme. Çünkü bütün insanların kendilerine has yönetici ilkeleri vardır. Kendilerini özgü dürtülerle hareket ederler. Sen onlara bakma, kendi doğanı ve doğayı izle eylemlerinde. Her ikisi de aynı yola çıkar. Doğaya uygun olan yolda yürüyeceğim, toprağa düşüp huzura kavuşuncaya kadar. Son nefesimi her gün soluduğum havaya emanet edip, babamın tohumunun, annemin kanının, süt annemin sütünün kaynağı olan, yıllardır beni besleyen, adımlarımın destekçisi, sayısız yolla sayısız faydasını gördüğüm toprağa düşeceğim. Keskin zekanla hayranlıklarını kazanamıyorsun, varsın öyle olsun. Fakat sahip olduğun öyle çok niteliğin var ki doğuştan edinmedim diyemezsin. Sana özgü, içinde zaten olan samimiyet, ağırbaşlılık, çalışkanlık, hazlardan kaçınma, yazgına düşenlerden şikayet etmeme, azla yetinme, nazik, özgür, gayretli birisi olma, gevezelik etmeme, düşüncelilik gibi özelliklerini açığa çıkar.'' Doğuştan sahip olmama veya yetersizlik gibi bahanelere başvurmadan ne çok erdemi açığa çıkarabileceğini kavrayamıyor musun? Hayır, hala bilerek kaçınıyorsun bundan. Yoksa doğuştan sahip olmadığı nitelikler midir seni söylenmeye, para gözlülüğe, dal kavukla, zayıf bedenini suçlamaya, pohpohlamaya, böbürlenmeye, kafa karışıklığına zorlayan? Tanrılar adına hayır, uzun zaman önce kendini bunlardan kurtarabilirdin. O zaman zihninin yavaşlığı ve kavrayış kıtlığın yüzünden suçlanabilirdin belki. Böyle bir durumun da tembellikle keyfini sürmen değil, sebat ve çalışmayla üstesinden gelmen gerekir. Herhangi bir iyilik yapan kimleri karşılığında kendisine dönecek iyiliği hesap eder. Kimisi de önce hesap yapmaz ama iyilik yaptığı kişiyi kendisine borçlanmış sayar. İyilik yaptığının bilincindedir. Kimisi de bir şekilde iyilik ettiğini bilebilmez. Tıpkı kendine özgü meyvesini üzümünü verdikten sonra başka hiçbir şey istemeyen asma, koşusunu tamamlamış at, avının izini süren köpek, bal yapanarı gibi. Yaptığı iyiliği bağıra çağıra anlatmaz ve tıpkı mevsiminde üzüm veren asma gibi bir başka iyilik yapmaya geçer. Öyleyse bizim de bir şekilde bilinçsizce iyilik yapan bu insanlar arasında yer almamız mı gerekir? Evet. Fakat bilerek iyilik yapmamız gerekir. Çünkü toplumun bir parçası olan insanın toplum yararına bir iş yaptığının bilincinde olması ve Zeus aşkına yemin ederim ki arkadaşlarının da bunun bilincinde olmasını istemesi insana has bir özelliktir dedi. Söylediğin kesinlikle doğru. Fakat sözlerimi yanlış değerlendiriyorsun. Bu yüzden biraz evvel bahsettiğim makul bir muhakeme ile yoldan çıkarılabilecek o insanlardan birisi olacaksın. Söylediklerimi tam olarak anlamak istersen, herhangi bir toplumsal vazifeni ihmal edeceğinden hiç korkma. Atinalıların bir duası Yağmur, yağmur yağdır Zeus Atinalıların sürülmüş tarlalarına ve çayırlarına İnsan ya hakikaten böyle samimiyetle yakarmalı ya da hiç yakarmamalı. Asklepios'un bir kişiye atabilmesini, soğuk suyla yıkanmasını ya da yalın ayak yürümesini buyurduğu duyulmuştur. Biz de diyebiliriz ki evrenin doğası o kişiye hastalanmayı, sakatlanmayı, bir kaybı ya da bunun gibi bir şey buyurdu. Burada buyurdu ifadesi şöyle bir şey bildirir. Asklepios bir kişiye sağlığı için uygun olan bir şey buyurmuştur. Diğerinde de evrenin doğası herkesin başına gelebilecek, kaderine uygun olan bir şey buyurmuştur. Bunların bize uygun olduğunu söylemek, inşaat sanatkarlarının, kare taşların, duvar veya piramitleri inşa etmeye uygun olduğunu, yapılarda birbiriyle uyumla birleştirilebildiğini söylemeleri gibidir. Sözün özü tek bir uyum vardır ve tıpkı evrenin tüm bedenlerden oluşmuş tek bir beden olması gibi, kader de tüm nedenlerden oluşmuş tek bir nedendir. Bu söylediğimi en cahiller bile anlar. Çünkü başına şöyle bir şey geldi derler. Yani birinin başına şöyle bir şey gelmeliydi veya başa gelen şey zaten yazılan şeydi. Öyleyse Asklepios'un buyurduğu şeyleri kabul ettiğimiz gibi bunları da kabul etmeliyiz. Bunlar her zaman hoş olmayabilir. Ama sağlığa kavuşma umuduyla iştenlikle kabulleniriz. Demek ki sağlığın için olduğu gibi evrenin doğasıyla uyumlu eylemlerin yerine getirilmesi zor nahoş olsa bile kabullen. Çünkü bunlar seni evrenin sağlığına, Zeus'un refah ve muvaffakiyetine götürür. Bütüne faydası olmasaydı insanın başına hiçbir şey gelmezdi. Çünkü doğa ne tür bir doğa olursa olsun kontrol etmesine uygun olmayan bir şey var etmez. Bu yüzden iki nedenden dolayı başına gelenlere katlanman gerekir. İlki başına gelenler senin başına gelmiştir. Senin için sana uygun olarak düzenlenmiş, en başından beri yazgınla ve ilk nedenlerle birlikte örülmüştür. İkincisi ise her bireyin başına gelenler kendi refahına olduğu kadar evrenin refahına da hizmet eder. Ve Zeus adına yemin ederim ki evreni ayakta tutan, dengesini sağlayan nedenlerden biri de budur. Çünkü yalnızca nedenlerin değil, evreni oluşturanların bağlantısının ve sürekliliğinin herhangi bir parçasını koparırsan, evrenin kusursuzluğu zedelenir. Yani şikayet etmek, bu bağı koparmak, onu ortadan kaldırmaktır. Yaptığın her işte doğru düşüncelerden beklendiği gibi hareket etmezsen karamsarlığa, umutsuzluğa kapılma. Mağlup edilmiş gibi hissetme. Yaptıkların ters teperse yeniden başla. İnsana layık eylemlerin çoğunluktaysa bundan memnun ol. Döndüğün yolu sev ve felsefeyi sert bir eğitmene gider gibi gitme. Göz iltihabından müjdarip olanların merhem ve yumurtaya, hastaların yakıya gittiği gibi git. Böylelikle yalnızca akla itaat etmiş olacağını göstermiş olmayacak, onunla huzurda bulacaksın. Sakın unutma, felsefe yalnızca senin doğanın istediği şeyi ister. Sıklıkla doğaya uygun olmayan şeylerin peşine düşen sensin. Fakat bunlardan daha hoş bir şey olabilir mi? Zaten zevk de bu yüzden yanıltmıyor mu bizleri? Yüce gönüllülüğün, Özgürlüğün, sadeliğin, nezaketin, dindarlığın da hoş olup olmadığını iyi düşün. Dikkatli bak, kavrama ve bilme yetisi gerektiren tüm eylemlerde hiç tökezlemeyen, hep güvenilir ve keyif veren bilgelikten daha hoş ne var? Şeyler öyle bir gizem perdesine bürünmüştür ki azımsanmayacak sayıda filozof, üstelik öyle sıradan da olmayanlar bunların tamamen kavranamaz olduğu sonucuna varmıştır. Hatta stoğacılara bile anlaşılması zor görünmüştür. Verdiğimiz tüm kararlarda hata yapabiliriz. Hata yapmayan insan olur mu? Bir de şeylerin kendilerine bakıcı, Ne kadar gelip geçici, ne kadar bayağıdır hepsi. Hemen hepsine bir fahişe, bir şehvet düşkünü, bir hırsız da sahip olabilir. Sonra da etrafındaki insanların davranışlarına bir bak. İnsan kendisine bile güç bela katlanırken bunların en iyisine bile nasıl katlansın? Böyle bir belirsizlik ve pislikte varlığın, zamanın, hareketin ve hareket eden nesnelerin yoğun akışında saygıyı hak eden veya istek uyandıranın ne olduğunu hiç tasavvur edemiyorum. Ama tam tersine insanın bizzat doğal yok oluşunu beklerken kendini cesaretlendirmesi ve ölümün gecikmesine gücenmemesi için kendisini yalnızca şunlarla teselli etmesi gerekir. İlkin evrenin doğasına uygun olmayan hiçbir şey benim başıma gelmez. İkincisi, ruhuma ve tanrıma aykırı bir şey yapmamak benim elimdedir. Çünkü hiç kimse beni buna zorlayamaz. Peki şimdi ruhumu ne için kullanıyorum? Her zaman kendine bunu sor. Yönetici ilke denen bu parçamla ne tür bir ilişkim var ve şimdi nasıl bir ruha sahibim? Bir çocuğun ruhuna mı? Bir ergenin ruhuna mı? Bir kadının ruhuna mı? Bir tiranın ruhuna mı? Evcil bir hayvanın ruhuna mı? Vahşi bir hayvanın ruhuna mı? Pek çok kişinin iyi saydığı şeylerin nasıl olduğunu şöyle anlayabilirsin. Eğer bir kişi gerçekten iyi olan şeyleri, mesela bilgelik, ihtiyat, adalet, yiğitlik gibi erdemlerin gerçekten var olduğunu gözlemlemiş ve kavramışsa, komedya yazarlarının ''İyilik her yerdedir'' sözünü duymazdan gelmelidir ve duysa bile umursamamalıdır. Fakat pek çok kişiye iyi görünen şeylerin iyi olduğunu kabul ederse, Komedya şairinin sözlerini yerinde söylenmiş, gayet uygulanabilir bir söz sayacaktır. Nitekim çoğu insan farkı anlayacaktır. Çünkü ilk örnekte ifade ne onaylanmış ne de reddedilmiş olur. İkincisinde ise mesela zenginliğe, şöhretin ve lüksün yaşamın faydalarına uygulandığında yerli yerinde ve eğlenceli bir ifade gibi görünür. Bu yüzden bir adım daha at ve şeylerin gerçekten iyi ve değerli olup olmadığını sor. Sonra da onlara sahip olanlara şairin şu sözlerinin uygun düşüp düşmediğini. Bolluk içinde ama kendini rahatlatacak bir yeri bile yok. Nedenden ve maddeden meydana geldim. Fakat bunların hiçbiri hiçlikten var olmadıkları gibi hiçliğe karışmayacaklardır. Bu yüzden tüm parçalarım değişerek evrimin bir parçasına dönüşecek ve o parça da değişip evrenin bir başka parçasına dönüşecek. Ve sonsuza dek böyle devam edecek. Ben, beni meydana getiren ebeveynlerim, onların ataları hepimiz bu değişimler sayesinde var olduk. Evren sonlu döngülere göre ayarlanmış olsa bile bu şekilde konuşmamızı hiçbir şey engelleyemez. Akıl ve aklı yürütme kendilerine ve yöneldikleri işlere yetecek güce sahiptir. Kendi ilk nedenlerinden yola çıkar ve hedefledikleri amaca doğru ilerlerler. Bundan ötürü bu tür eylemler yolun doğruluğunu işaret etmek için doğru eylemler olarak adlandırılır. İnsanı insan yapan şeyler haricinde hiçbir şey insana ait değildir. Bu tür eylemler insanın ihtiyacı olarak adlandırılamaz. Ne insanın doğasına uygundurlar ne de onu tamamlarlar. Dolayısıyla bunlar ne bizim amacımızdırlar ne de amacımızın hedefi olan iyiye aittirler. Fakat bunlardan herhangi birisi insana uygun olsaydı, onu aşağılamak veya karşı çıkmak uygun olmazdı. Kendini bunlardan muaf tutan birisi de hayranlık kazanmazdı. Bunlar gerçekten iyi olsaydı, bu iyilikten payına düşenleri kısıtlayan biri iyi olamazdı. Fakat bunlardan kendini olabildiğince uzaklaştıran, bunlardan ya da bunun gibi şeylerden mahrum edilmeye katlanan kişi çok daha iyi biri olur. Neyi sık sık düşünüyorsan, aklında ona benzer bir şey olacaktır. Çünkü ruhu dolduran düşüncelerdir. Bu yüzden ruhunu şöyle şeylerle doldur. Yaşamını sürdürebileceğin herhangi bir yerde iyi yaşamak da mümkündür. Fakat sarayda yaşamak mümkün müdür? Evet, sarayda da iyi yaşamak mümkündür. Bir şey ne için yaratılmışsa ona doğru ilerler. Vardığındaysa kendi sonuna ulaşır. Ama bu vardığı yer herkese fayda ve iyilik getirir. Demek ki düşünebilen canının iyiliği toplumdadır. Biz insanların toplum için yaratıldığı uzun zaman önce ortaya kondu. Aşağı varlıkların daha üst varlıklar için, daha üst varlıkların da birbirleri için yaratıldığı açık değil mi? Yaşayan varlıklar cansızlardan, düşünebilen varlıklarsa sadece canlı olanlardan daha üstündür. İmkansız olan şeyleri kovalamak deliliktir. Fakat kötü insanların bunu yapmaması da imkansızdır. Hiç kimsenin başına yaratılışı gereği katlanamayacağı hiçbir şey gelmez. Diğerlerinin başına gelenler senin de başına gelir. Ama diğerleri ya cahillikten ya da zihinlerinin azametini kanıtlamak için sarsılmamış, hiç zorlanmadan katlanmış gibi görünmek isterler. Doğrusunu söylemek gerekirse cehaletin ve kibrin bilgelikten güçlü olması şaşırtıcıdır. Şeyler ruhu değiştiremez, ruha nüfuz edemez onu çekip çeviremez, hareket ettiremezler. Yalnızca ruh kendi kendini çekip çevirir, hareket ettirir. Şeyleri de kendine uygun olarak dilediğince şekillendirir. Bir açıdan iyi davranmakla yükümlü olduğumuz bize en yakın varlık insandır. Fakat diğer açıdan yükümlülüklerimize engel olduklarındaysa insanlar bana güneş, rüzgar, vahşi hayvanlar gibi kayıtsız kalacağım daha aşağı varlıklar gibi görünür. Gerçi bu saydıklarım tarafından da engellenebilirim ama ihtiyat ve uyum sağlama yetilerim sayesinde çabalarımı ve zihinsel durumumu engellemeyi başaramazlar. Çünkü akıl eyleme engelleyen her nedeni dönüştürmeye, amacına yöneltmeye muktedirdir. Eylem esnasındaki her engel yardımcıya dönüşür, yol üzerindeki her engel yolu kolaylaştırır. Evrendeki şeylerin en güzeline en büyük güce saygı göster. Her şeyi kullanıp idare eden odur. İçindeki en büyük güce de saygı duy. Bu güç diğerleriyle aynı türdendir. Çünkü diğeri gibi içindeki güç de her şeyi kullanır ve yaşamını idare eder. Kent'e zararlı olmayan yurttaşa da zarar vermez. Zarara uğradığını düşündüğünde şu kurala başvur. Eğer Kent bundan zarar görmüyorsa ben de zarar görmem. Kent zarar görse de zarar veren öfkelenme. Neyin yanlış olduğunu göster. Her şeyin var olanların ve olacakların ne kadar çabuk gittiğini sık sık düşün. Madde sürekli akan bir nehir gibidir. Şeylerin eylemleri sürekli değişir. Nedenleri sonsuz çeşitliliktedir. Ve neredeyse hemen elinin altındaki şey de dahil olmak üzere hiçbir şey durağan değildir. Geçmiş ve geleceğin her şeyi yutan sonsuz boşluğunu dibi görünmez uçurumunu düşün. Bunlar karşısında böbürlenen, yakınan, feryat eden, kendini boş yere perişan eden bir ahmak değil midir? Sanki dertlerimiz çok büyükmüş ve çok uzun sürecekmiş gibi. Ufacık bir parçası olduğun evrenin, sana sadece kısacık bir anı bahşedilmiş zamanın bütünlüğünü ve payına düşen yazgındaki küçücük rolünü hiç unutma. Birisi bana zararlı bir şey mi yaptı? Varsın öyle olsun. Onun kendi mizacı, kendine has eylemleri var. Bense ortak doğanın sahip olmamı istediklerine sahibim ve doğam neyi isterse onu yapıyorum. Ruhunun yönetici ilkesinin bedenin yumuşak ya da vahşi heyecanlarından uzak durmasını, bedenle karışmayıp kendisini tutmasını, bu heyecanları bedenle sınırlandırmasını sağla. Fakat akıl ve beden arasındaki sempatik bağ sayesinde bu heyecanlar ruhuna sızmayı başarırsa Doğal olan bu duyguyu bastırmaya çalışma. Yönetici ilken de bu duyguya dair iyi ya da kötü bir kanaate varmasın. Tanrılara yazgısına düşenlerle hoşnut olan ruhunu gösteren, Zeus'un herkese verdiği bir parçasının yönetici ve koruyucu ruhun isteklerini gözeten birisi olarak yaşa. Bu ruh bir bireyin aklı ve zekasıdır. Teke gibi pis kokan ya da ağzı kokan birisine kızabilir misin? Ne yapacaksın? ''Birinin koltuk altı diğerinin ağzı böyledir işte. Kötü koku da buradan gelir. İyi de insana zeka verilmiştir. İnceleyerek nerede yanıldığınız haptirebilir diyeceksin. Tebrik ederim. Peki ama sen de zekaya sahipsin. Onunkini uyandırmak için kendi zekanı kullan. Onu aydınlat, onu uyar. Eğer kulak verirse onu iyileştirirsin. Sinirlenmene de gerek kalmaz.'' Ne bir tragedi oyuncusu ne de bir fahişesin. Oraya gittiğinde sürdürmeyi umduğun yaşamı dünyada da yaşayabilirsin. Eğer müsaade etmezlerse yaşamdan çekil. Ancak kötü muameleye maruz kalmış biri gibi değil. Burası dumanlı ben gidiyorum. Çok zor sayılmaz değil mi? Fakat böyle bir şey beni dışarı sürmedikçe özgürüm ve hiç kimse yapmak istediklerime mani olamaz.'' yapmak istediklerimse aklın ve toplumsal cananın doğasına uygun olanlardır. Evrenin aklı toplumsaldır. Aşağıdakileri yukarıdakiler için yarattı ve yukarıdakileri de birbiriyle uyumlu kıldı. Hepsine nasıl hükmettiğine, nasıl kendine bağladığına, hepsini hak ettikleri gibi nasıl bir araya getirdiğine ve en iyileri nasıl uyumlu kıldığına bir bak. Şimdiye kadar tanrılara, ebeveynlerine, kardeşlerine, eşine, çocuklarına, öğretmenlerine, eğitmenlerine, arkadaşlarına, yakınlarına, hane halkına karşı nasıl bir tutum sergiledin? Hepsine karşı ne kimseye kötü bir şey yap ne de kötü bir söz söyle kuralına uygun mu davrandın şimdiye kadar? Hangi yollardan geçtiğini, nelere katlandığını, artık hayat hikayenin sonlarında olduğunu Hizmetinin bittiğini ve ne kadar güzel şey gördüğünü, ne kadar zevki ve acıyı umursamadığını, kaç kere şöhreti görmezden geldiğini, onca insafsız insana müşfik davrandığını hatırla. Beceriksiz ve bilgisiz ruhlar yetenekli ve bilgili olanların kafasını nasıl karıştırıyor? Yetenekli ve bilgili ruh nedir peki? Başlangıcı ve sonu ve maddenin bütününe yayılan onu mutat dönümleri uygun olarak sonsuza dek yönetenin zeka olduğunu bilendir. Çok yakında küle ya da iskelete dönüşeceksin. Bir ihtimal ismin kalacak geriye, belki o bile kalmayacak. İsim dediğin sadece ses ve yankıdır. Hayatta onca onurlandıracağımız her şey boş, çürümüş ve önemsizdir. Birbirini ısıran enikler, kavga eden çocuklar gibi önce gülüp sonra ağlarız. Fakat inanç, saygı, adalet, gerçek dünyanın geniş yollarından Olimposu uçup gittiler. Algıladığın nesneler değişken ve istikrarsızsa, Bizim duyu organlarımız güçsüz ve yanlış izlenimlerle kolayca kandırılabiliyorsa, zayıf ruhumuzun kendisi kandan bir nefesse ve böyle bir dünyada itibar beyhudeyse seni hala bu dünyada tutan ne? Peki ne yapmalı? İçtenlikle yeryüzünden silinmeyi ya da bu dünyadan göçmeyi beklemeli. Fakat o zaman gelene kadar neyle yetinmeli? Yetinmemiz gereken tanrıları onurlandırmak, onları met etmek, İnsanlara iyi davranmak, onlara katlanmak ve sabretmektir. Etin ve nefesin sınırlarının içindeki şeylerin sana ait olmadığını, senin kontrolünde olmadığını hatırlamaktır. Doğru yola uygun düşünür, işlerini ona göre yaparsan her zaman rahat bir yaşam sürebilirsin. Tanrının, insanın ve akıllı canlıların ruhundaki şu iki özellik ortaktır. Başkaları seni engellemesin, iyiye sadece doğru düşünce ve eylemlerle ulaş. Gerekirse bu arzularını sınırla. Bir şeyde kusurum yoksa, eylemlerimin sonucu bir kusura neden olmuyorsa, toplum bunlardan zarar görmüyorsa neden endişeleneyim? Topluma ne zarar verebilir? İmgelere izansızca kendini kaptırma. Gücün yetiyorsa ve buna değerse yardıma koş. Önemsiz şeyler için de olsa bunu kayıp olarak görme. Çünkü bu kötü bir alışkanlıktır. Fakat giderken evlatlığına verdiği fırıldağı unutmayıp sıradan bir fırıldak olduğunu bilerek geri isteyen oyundaki ihtiyar adam gibi davran sende. Kürsüden utuk atarken, ''Ey insan, bunun gibi şeyleri unuttun mu? Hayır, insanlar bunu istiyor. Öyleyse sen de onlar gibi ahmak olmak mı istiyorsun? Vaktiyle nerede olursam olayım şanslı bir insanım'' derdim. Fakat şanslı insan kendisine iyi bir yazgı sağlayan insandır. İyi yazgıda, ruhun iyi gelişimi, iyi dürtüleri, iyi eylemleridir. 6. Kitap Evrenin özü itaatkar ve yumuşaktır ve onu yöneten aklın içinde kötülük yapmak için hiçbir neden bulunmaz. Çünkü ne kötülük birlerine herhangi bir kötülük yapar ne de herhangi birine zarar verir. Her şey onunla var olur ve son bulur. Bir işi yaparken soğuktan titremeye ya da sıcaktan bunalmaya, uykulu olmaya ya da uykunu almış olmana, kötü laflar ya da övgüler duymaya, ölmeye ya da başka bir şeye hiç aldırış etme. Çünkü ölmek de yaşamdaki bir eylemdir. Bu yüzden de şu andan en iyi şekilde yararlanmamız yeterlidir. İçlerine bak. Hiçbir şeyin kendine has ya da kayda değer özelliği gözünden kaçmasın. Var olan her şey hızla dönüşecek ve hepsinin tek bir özden olduğu doğruysa şüphesiz boğarlaşıp savrulacaklar etrafa. Yönetici akıllı kendi durumunu ne yaptığını ve neyle çalıştığını bilir. İntikam almanın en iyi yolu intikam alınacak kişiye benzememektir. Bir tek şeyden memnun ol ve onunla rahatla. Toplumsal bir eylemden bir başka toplumsal eyleme geçerken Tanrı'yı hiç unutmamaktan. Yönetici ilke kendini uyandıran, kendini değiştiren, kendini nasıl olmak istiyorsa öyle yapan, her şeyi nasıl görünmesini istiyorsa öyle yapandır. Her şey evrenin doğasına göre gerçekleşir, başka bir doğaya göre değil. Onu ister dışarıdan, ister içeriden kuşatsın, ister onun dışında bir yerde bulunsun, onsuz gerçekleşmesi mümkün değildir. Ya bir karışım karmaşa dağılma ya da birleşme tertip ve tanrısal öngörü vardır. Eğer ilki doğruysa neden böyle amaçsız bir karışıklıkta ve düzensizlikte gereksiz yere zaman harcamak isteyeyim? En sonunda toprak olacağımdan başka herhangi bir şeyi neden umursayayım? Hem neden endişeleneyim? Ne yaparsam yapayım dağılma kaçınılmaz. Oysa ikincisinde her şeyi yönetene sarsılmaz bir güven duyarım. Çevrendekiler seni bir keşmekeşe girmeye, huzursuzluğa kapılmaya zorladığında derhal kendi içine çekil. Ama gereğinden fazla orada kalma. Bunu ölçülü bir şekilde tekrarlarsan uyum üzerinde daha etkili olursun. Eğer aynı anda hem üvey annen hem de özannen olsaydı, üvey olana saygı duyar, yine de sürekli özannene dönerdin. Saray ve felsefe için şimdiki durumun da özanne ve üvey anne gibidir. Sürekli felsefeye dön. Onda huzur bulursun. Onun sayesinde her yer sana katlanılır gelir ve sen de sarayları katlanılır görürsün. Et yemeklerini ve diğer yiyecekleri görür görmez bu bir balığın, bir kuşun veya domuzun ölü bedenidir gibi bir fikir yürütebiliyorsak, ünlü faleron sadece üzüm suyudur. Ya da mortoga sadece rengini alsın diye kabuklu bir deniz hayvanının kanına batırılmış koyun yünüdür diyebiliyorsak, cinselliğin özel bölgelerin sürtünmesinden ve vücut sıvısının salgılanmasından başka bir şey olmadığını ileri sürebiliyorsak, kısacası bu fiili şeylerin oluşturdukları izlenimlerin içlerini olağanca yalınlığıyla görebiliyor, nasıl şeyler olduklarını anlamak için derinlerine inebiliyorsak, bunu yaşamamız boyunca da yapmalı, bazı anlarda gayet güvenilir görünen şeyleri olağanca çıplaklıklarıyla ortaya koymalı, Değersizliklerini görmeli, onları gösterişli hikayelerinden arındırmalıyız. Çünkü kibir seni hayal kırıklığına uğratan korkunç bir yanılgıdır. Çok ciddi bir işle meşgul olduğundaysa daha ağır hayal kırıklığına uğrarsın. Hiç olmazsa Krates'in Ksenokrates hakkında söylediklerini düşün. Sıradan insanların beğendiği şeyler, taş, tahta gibi fiziksel birleşimler, ve incir ağacı zeytin üzüm gibi doğanın var ettikleri olarak ikiye ayrılabilir. Biraz daha bilinçli olan insanların beğendiği şeyler ise basitçe hayvan ruhunun bir arada tuttuğu koyun sığır sürüsüdür. Daha üst düzey olan insanlar tarafından beğenilenlerse evrensel ruh anlamıyla olmasa da yeteneğe veya başka yollarla edinilmiş beceriye göre rasyonel ruh tarafından yönetilen şeylerdir veya basitçe olabildiğince çok sayıda köle edinmektir. Fakat hepimizin birer insan, birer yurttaş olarak payı bulunan rasyonel ruha değer veren, saygı duyan biri diğer şeylere yüzünü dönmez. Hepsinden evvel kendi rasyonel ruhunun toplumsallığını ve etkinliğini korumaya çabalar ve bu uğurda kendisine benzeyenlerle işbirliği yapar. Bazı şeyler doğmak, bazıları da ölmek için acele etmekte ve doğmakta olanın bir kısmı çoktan ölmüş akışlar ve değişimler Aralıksız akan zamanın sonsuzluğu daima yenilemesi misali dünyayı sürekli yenilerler. Bir insan bu değişim nehrinde sürekli akıp giden şeylerin hangisini önemseyebilir ki? Tıpkı insanın ilk görüşte vurulduğu bir serçenin göz açıp kapayıncaya dek uçup gitmesi gibi. Aslında her insanın hayatının özü kandan nefes vermek ve havadan nefes almaktır. Havadan aldığın nefesi geri vermen gibi, dünyada daha dünyaya ilk geldiğin an edindiğin bütün nefes alabilme gücünü ilk nefes aldığın yere geri veriyorsun. Değer verilmesi gereken şey ne bitkiler gibi terlemek, ne sığırlar ve vahşi hayvanlar gibi nefes almak, ne izlenimler vasıtasıyla etki altında kalmak, ne ipe bağlı kuklalar gibi çekiştirilmek, ne sürü halinde yaşamak ne de besin ihtiyacıdır. Bu sonuncunun besin artıklarını boşaltmadan bir üstünlüğü de yoktur. Öyleyse değer verilmesi gereken nedir? Alkışlar mı? Hayır. Kalabalığın alkışları dil şaklatmaktan farksızdır. Bu durumda acınası ün olgusunu da değer verilecek bir şey olarak görmüyorsun. Peki değer verilecek ne kaldı geriye? Bence insanın kendine has yapısına, amacına uygun hareket etmek ve etmemek. Bütün işlerin ve sanatların hedefi de budur. Üretilen şey üretildiği amaca uygun olmalıdır. Bir bağcının seyisin veya köpek yetiştiricisinin hedefi gibi. Peki eğitim ve öğretim neyi amaçlamalıdır? Kesinlikle değer verilmesi gereken şey işte budur. Ve bu konuda başarı sağlanırsa gelecekteki hiçbir şey için endişelenmeye gerek kalmaz. Peki diğer pek çok şeye değer vermekten vazgeçmezsen ne olur? Asla özgür, kendi kendine yeten, Kendinden memnun, soğukkanlı birisi olamazsın. Kıskanç, haset birisi olursun. Seni bazı şeylerden mahrum edebilecek insanlardan sürekli kuşkulanırsın. Değer verdiğin şeylere sahip olanlara komplolar kurarsın. Sözün özü bu şeylerden birinden yoksun olan birisi ister istemez huzursuzluğa kapılır. Hatta pek çok durumda kusuru tanılarda arar. Oysa kendi özgün düşüncelerine duyduğun saygı ve verdiğin değer seni kendinden memnun birisi yapar ve toplumla, tanrılarla kusursuz bir ahenk içinde tanrıların sana reva gördüğü yazgıyı ve nasip ettiklerini minnetle kabul ederek yaşayan bir insan yapacaktır. Öğelerin hareketleri yukarıya doğru, aşağıya doğru veya daireseldir. Fakat Erdem'in hareketi böyle değildir. Daha tanrısal bir şeydir Erdem. Ve anlaşılması güç bir hızla daima ilerler. İnsanlar ne tuhaf şeyler yapıyor. Bir yandan kendileriyle birlikte ve aynı zamanda yaşayan insanları övmek istemezken, diğer yandan hiçbir zaman göremedikleri, göremeyecekleri gelecek nesiller tarafından övülmeyi istiyorlar. Senden önce doğanların sana övgüler düzmemiş olmasına üzülmekten fartsız bir şey bu. Herhangi bir şey yapmak sana zor geldiğinde, bunu insanın yetersizliğine verme. İnsanın yapabileceği bir şeyse sen de yapabilirsin. Beden egzersizlerinde birisi bizi tırmalar veya büyük bir suratle kafa atarsa ne kızmalı, ne nefret etmeli, ne de sonrası için planlar yaptığına dair kuşku duymalıyız. Gözümüzü açık tutmalı ama ona nefret ve şüpheyle bakmamalı. Onu nazikçe engellemeliyiz. Hayatın diğer alanlarında da böyle davranmalı. Beden egzersizleri yapanların çoğu kusurlarını görmezden gelmeli. Çünkü kuşkulanmadan veya düşman bellemeden onları engellemek daima mümkündür. Eğer biri benim düşündüklerimin veya yaptıklarımın doğru olmadığını ispatlarıyla ortaya koyuyorsa onları düzeltir ve o kişiye minnettar olurum. Çünkü hakikati arıyorum ben ve kendini kandırmada cehalette ısrar edenler haricinde hakikatten hiç kimse zarar görmez. Ben kendi görevimi yapıyorum. Diğer şeyler benim dikkatimi dağıtamaz. Ne cansız nesneler ne düşünme yetisi olmayan yaratıklar ne de yolu bilmedikleri için yoldan sapanlar. Akıllı bir varlık olduğun için akıldan yoksun canlılara, olaylara ve nesnelere yüce ve hoşgörülü davran. Fakat hakla sahip insanlara toplumun bir parçasıymış gibi davran. Daima tanrılara yakarmayı da ihmal etme ve bunun daha ne kadar zaman süreceğine dair endişelenme. Çünkü böyle yaşanırsa 3 saat bile kafidir. Makedonyalı Aleksandros ve onun katırcısı öldüklerinde başlarına aynı şey geldi. Çünkü ikisi de ya evrenin ilk tohumlarına geri döndüler ya da atomlarına ayrıştılar. Bir anlık zaman diliminde her birimizin içinde bizi bedensel ve ruhsal olarak etkileyen ne çok şey olup bittiğini iyice düşün. Bu sayede evren olarak adlandırdığımız bütünün içinde aynı anda çok daha fazla şey olmasına şaşırmazsın. Eğer birisi sana Antoninus adının nasıl yazıldığını sorarsa her harfi hiddetle tek tek mi söylersin? Eğer karşındaki sinirlenirse sende mi sinirlenirsin? Yoksa nezaketle her harfi tek tek mi söylersin? Öyleyse yaptığın işte her şeyin bir sırası olduğunu unutma. Her şeyi sırasıyla öfkeye öfkeyle karşılık vermek sizin uygun yöntemle yap. İnsanların kendi doğalarına yararlı ve uyumlu olan şeyler için uğraşmalarına müsaade etmemek ne anlayışsızca? İnsanların hatalarına kızmakla da buna müsaade etmemiş oluyorsun işte. Çünkü yaptıkları şeyin kendilerine uygun ve yararlı olduğunu düşünüyorlar. Ama yanılıyorlar. Bu onlar için yararlı değil. Pekala, öyleyse onları kızmadan eğitim aydınlat. Ölüm bizi duyguların yanılgısından, kukla gibi yönlendiren dürtülerden, düşüncenin aşırılığından ve bedene uşaklıktan arındırır. Bedenin bu hayatta direnirken ruhunun pes etmesi yüz kızartıcıdır. Sezarlıktan, mortogadan uzak durmaya çalış yapabiliyorsan, yalın, yozlaşmamış, yüce, dürüst, tadil, tanıdan korkan, merhametli, sevecen işlerini hevesle yapan bir olmaya özen göster. Felsefenin talep ettiği gibi biri olmaya çalış. Tanrılara saygı göster, insanlara yardım et. Hayat kısa, yeryüzündeki varlığının yegane ödülü tanrısal yasalara uymak ve toplum yararına çalışmaktır. Her şeyde Antoninus'un öğrencisi gibi davran. Üslendiği her işteki akla uygun hareket etmekteki gayretini, her zamanki ılımlılığını, sakinliğini ve huzurunu, boş kibirden uzak duruşunu... Şeylerin aslını kavramaya istekliliğini düşün. Onun hiçbir şeyi iyice değerlendirip açıkça kavramadan bırakmayışını, kendini haksız yere kınayan insanlara sertlikle karşılık vermemesini, aceleci olmamasını, iftiralara kulak asmamasını, insanların davranış ve eylemlerini titizlikle tartışını, birini kınamamaktan imtina edişini, korkudan, kıskançlıktan, safsatalardan uzak duruşunu evinde, mobilyalarda, giyecek, yiyecek, hizmetçi gibi şeylerde azla yetinmesini, çalışkan ve sebatkar oluşunu, işinin başında akşama kadar durmasını, idareli yaşam tarzı sayesinde yemek gibi bedensel ihtiyaçlarını alışılagelmiş zamanlar dışında hiç karşılamamasını, arkadaşlıklarında kararlı ve güvenilir oluşunu, fikirlerine açıkça karşı çıkanlara tahammül edişini, birisi kendisininkinden daha iyi fikir bulduğunda nasıl sevindiğini, Boş inanca kapılmaksızın tanrılardan tek tek nasıl korktuğunu anımsa. Bunların hepsini önemse ki son saatin geldiğinde vicdanın onunki gibi huzurlu olsun. Kendine gel, ayıl, uykudan uyan ve seni rahatsız eden şeylerin rüya olduğunun farkına var. Yeniden uyanıksın, her şeyi önceki gibi gör artık. Aciz bir bedenden ve ruhtan ibaretim. Beden her şeyle ilgisizdir. Çünkü hiçbir şeyi idrak bile edemez. Akıl ise kendi eylemi olmayan her şeye ilgisizdir. Ancak kendi eylemleri de kontrolündedir. Bunlarla da yalnızca şimdiki zaman için ilgilenir. Çünkü geçmiş ve gelecekteki eylemleri onu artık ilgilendirmemektedir. El veya ayak için elin işini elle, ayağın işini ayakla yaptığın sürece ağrı doğaya aykırı değildir. İnsan da insana dair işler yaptığı sürece acı doğaya aykırı değildir. Doğaya aykırı değilse kötü de değildir. Haydutların, sapıkların, baba katillerinin, tiranların nelerden zevk aldıklarını bir düşün. Zanaatkârların herhangi bir işi zanaatten anlamayan bir kişinin isteğine göre nasıl uyarladıklarını, yine de hiçbir şeyi anlamayanın istediğinden daha aşağısını yapmayıp zanaatın ilkesine sadık kaldıklarını ve işlerinden uzaklaşmaya katlanamadıklarını görmüyor musun? Mimar ve doktorun kendi zanaatlerinin ilkesine duydukları saygının, insanın kendi yaşam ilkelerine, tanrılarla ortak olduğu ilkelere duyduğu saygıdan çok olması şaşırtıcı değil mi? Asya ve Avrupa evrenin köşeleridir. Bütün okyanus evrenin bir damlasıdır. Atos dağı bir parça topraktır. Bütün şimdiki zaman sonsuz zamanın bir anıdır yalnızca. Her şey küçüktür, kolayca değişir, çabucak yok olur. Her şey ya oradan yani evrenin yönetici ilkesinden gelir ya da onun bir sonucudur. Bu yüzden aslanın çenesi, zehir ve diken, çamur gibi tehlikeli şeyler o yüce ve güzel şeylerin ikinci sonuçlarıdır. Bunların saygı duyduğun şeylere yabancı olduklarını düşünme. Her şeyin ortak kaynağına odaklan. Şu an olanları gören biri sonsuzluktan bu yana olanları ve olacakları görmüştür. Çünkü her şey aynı özden ve aynı türdendir. Sık sık evrendeki her şeyin birbirine bağlı olduğunu ve birbirleriyle ilişkileri üzerine düşün. Çünkü her şey birbiriyle bağlantılı, dolayısıyla ilişki içindedir. Her şey devinimlerin gerilimi, maddenin birliği ve uyumu sayesinde bir başka şeyin sonucudur. İçinde bulunduğun koşulları sahiplen, yazgının sana layık gördüğünü, aralarında yaşadığın insanları sev ama gerçek anlamda sev. Her alet, her araç gereç üretilme amacına uygun işler yapıyorsa iyidir. Onu üreten kişi ise ondan bağımsızdır. Fakat doğa tarafından bir araya getirilenler de onları üreten güç hep içlerindedir. Bu yüzden ona daha çok saygı duymalı. Eğer onun amacına uygun şeylere sahip olur ve ona uygun hareket edersen, her şeyin senin isteğin doğrultusunda gelişeceğini anlamalısın. Ayrıca evrendeki her şey bütünün aklına göre gelişir. Şayet kendi iraden haricinde gerçekleşen herhangi bir şeye iyi veya kötü dersen, kötü şeyler olduğunda veya iyi şeyler olmadığında tanrıları suçlaman, bunların sebebi olan veya sebebi saydığın kişilerden nefret etmen kaçınılmazdır. Yaptığımız pek çok hata da böyle şeylere değer vermemiz yüzündendir. Oysa sadece bizim irademize bağlı şeylerin iyi ya da kötü olduğunu düşünürsek, ne tanrıları suçlamamıza ne de insanlara düşmanca davranmaya gerek kalır. Hepimiz aynı amaç doğrultusunda birlikte çalışıyoruz. Bazılarımız bilinçli olarak, bazılarımız da bilinçsiz bir şekilde, galiba Herakleitos'un uyurlarken bile evrende var olan her şey için birlikte çalışırlar dediği gibi. Herkesin, hatta sürekli şikayet eden, ve olup bitenlere direnmeye, engel olmaya çalışanların bile evrendeki her şeye katkıları vardır. Çünkü evrenin böylelerine de ihtiyacı vardır. Hangi tarafta yer alacağın sana kalmıştır. Her şeyi yöneten senden en iyi şekilde faydalanmayı kimlerin arasına koyacağını bilir. Fakat dikkat et, Crispos'un dediği gibi oyunun en saçma ve gülünç dizisi durumuna düşme. Güneş yağmurun işini mi yapıyor? Ya da Asklepios bereket tanrıçasının işini mi? Ya yıldızlara ne demeli? Hepsi birbirinden farklı ama aynı amaç için hareket etmezler mi? Eğer tanrılar benim hakkımda başıma gelecekler hakkında karar vermişlerse kuşkusuz en iyisini yapmışlardır. Çünkü basiresiz bir tanrı tasavvur edilemez. Hem hangi sebeple bana zarar verecek bir yazgı belirlesinler ki ya da bana kötülük etmek onlara ve evrene ne gibi bir fayda sağlayabilir, bundan ne elde edebilirler? Fakat eğer tanrılar benim hakkımda bireysel olarak bir hükme varmışlarsa bile her halükarda toplumun yararına bir karar almışlardır. Buna uygun kararları da memnuniyetle karşılamalı onları kabullenmeliyim. Ama eğer tanrılar neredeyse hiçbir şey hakkında karar vermemişse ki buna inanmak saygısızlıktır ne onlara kurbanlar sunmamıza, ne dualara, ne adlarına yeminler etmemize, ne de gerçekten var olduklarına ve bizimle birlikte yaşadıklarına inanmamıza gerek kalır. Öyle olsa bile, bize uygun şeyler hakkında bir karara varmamış olsalar bile, kendi yazgıma dair kararlar alma mümkündür. Ve kendime uygun olanı gözetme yeteneğim vardır. Her birimizin yararı kendi durumuna ve doğasına uygundur. Benim doğamsa mantıklı ve toplumsaldır. Antoninus olarak benim şehrim ve vatanım Roma, bir insan olarak da dünyadır. Bu yüzden benim için iyi, yalnızca bunlara yararlı olanlardır. Başımıza gelen her şey bütüne yararlıdır, bu kadarı da yeterlidir. Dikkatle bakacak olursan bir insana yararlı olan şeyin genellikle diğerlerine de yararlı olduğunu kavrarsın. Bu durumda yararlı ifadesi en genel kelimenin ilk anlamıyla anlaşılmalıdır. Tiyatro ve benzeri yerlerdeki gösterilerde daima aynı sahneleri ve aynı türdeki oyunları görmenin oyunu çekilmez kılması yaşam içinde geçerlidir. Yukarıdaki ve aşağıdaki her şey aynıdır ve aynı şeylerden meydana gelmektedir. Daha ne kadar sürecek bu? Her türlü, her meslekten, her halktan ölüp gitmiş insanları düşün. Pilistiyon, Poebus, Origanion'a kadar da git, sonra kavimlere geç. Çok etkili hatiplerin, Herakleitos, Piagoras, Sokrates gibi pek çok değerli filozofun, devrimizden çok önceleri yaşamış pek çok kahramanın, onlardan daha sonra yaşamış pek çok komutanın, daha sonralar ortaya çıkan pek çok tiranın, ayrıca Eudoxos, Hiparkos, Arşimidis ve diğer filozofların, çok zeki, çok çalışkan, çok becerikli, çok direngen insanların, Tıpkı menipos ve insanlar gibi geçici ve fani bir hayat sürüp yaşamayı alay alanların gittiği o uçsuz bucaksız yere bizim de gitmemiz gerekecek vaktimiz gelince. Tüm bunların ne kadar uzun bir süredir mezarlarında yattıklarını düşün. Bundan onlara zarar geldi mi? Ya da isimleri bile neredeyse silinmiş olanlar için bunda korkunç bir şey var mı? Dünyada çok değerli olan tek bir şey vardır. Gerçeğe ve adalete uygun yaşamak ve yalancılara, merhametsizlere bile böyle yaklaşmak. Ne zaman iştenlikle mutlu olmak istersen, birlikte yaşadığın, tanıdığın insanların özelliklerini düşün. Örneğin birinin enerjisini, diğerinin alçak gönüllülüğünü, bir başkasının cömertliğini, bir diğerinin ise başka bir özelliğini düşün. Çünkü hiçbir şey birlikte yaşadığımız insanların görünüşe yansıyan erdemlerinin imgeleri kadar mutluluk veremez. Hele hepsi bir arada toplanmışsa, bunu hep aklında tut. Çok hafif olduğun için, mesela 300 libre çekemediğin için üzülür müsün? O halde yaşaman için yeteri kadar yıl verildiğinde daha fazlası verilmedi diye neden üzülüyorsun? Payına düşen maddeye memnun olduğun gibi sana düşen zamana da memnun olmalısın. Onlar bunu yapmayı istemediklerinde bile önce ikna etmeyi dene. Adaletin ilkelerinin öngördüğü şekilde hareket et. Şayet biri seni zorla engellemeye çalışırsa, hoşgörü ve sükunete sığın. Engelden de başka bir erdem için faydalan. Koşullara bağlı olduğunu ve imkansız olana erişmeyi amaçladığını hatırla. Neydi amaçladın? böyle bir denemede bulunmak. O halde buna ulaştın, yapmak istediğin gerçekleşti. Şan şöhret peşindeki birisi kendi iyiliğinin başkalarında, zevk düşkünü kendi duygularında, Basiretli birisi ise kendi eylemlerinde olduğunu düşünür. Şüpheli bir konuda fikir beyan etmemek ve ruhu bezdirmemek mümkündür. Çünkü şeylerin yaratılışları gereği bizde bir yargı oluşturacak güçleri yoktur. Başkalarının sözlerini dikkatle dinlemeye alıştır kendini ve konuşanın zihnine girmeye çalış elinden geldiğince. Kovana yararlı olmayan arıya da yararlı değildir. Denizciler kaptanlar, hastalar doktorlar hakkında kötü konuşurlarsa kime itaat ederler? Kaptanlar tayfanın güvenle dönmesini, doktorlar hastaların sağlığına kavuşmasını nasıl sağlayabilir? Benimle birlikte dünyaya gelen insanların ne çoğu göçüp gitti. Sarılık hastasına bal bilacı gelir, kuduz olan sudan korkar ve çocuklar için toplar güzeldir. Öyleyse neden öfkeleneyim? Yanılgının sarılıktaki safradan veya kuduzdaki zehirden daha az etkisi olduğunu mu zannediyorsun? Yaşayanların hiçbiri kendi doğanın ilkelerine uygun yaşamanı engelleyemez. Başına evrensel doğanın ilkelerine aykırı hiçbir şey gelemez. Bunların memnun etmek istemediklerini ne biçim insanlar olduğunu düşün. Hem de bunun için neler neler yaparlar. Oysa zaman bunları ne kadar çabuk silip süpürecek... Sildiği diğer onca şey gibi. Yedinci kitap. Kötülük nedir? Pek çok kez gördüğün şeydir. Bu yüzden meydana gelen her şeyi daha önce birçok kez gördüğünü unutma. Yukarıda, aşağıda, her yerde aynı şeyleri bulacaksın. Eski zamanların tarihi, daha sonralarının tarihi ve daha yakın tarihi onlarla dolu. Şimdi de şehirlerimizi ve evlerimizi onlar dolduruyor. Güneşin altında yeni hiçbir şey yoktur. Her şey aynı ve geçici. Fikirler kendileriyle uyumlu olan düşünceler yok edilmeden nasıl ölebilir? Fakat onları canlandırmak, yeniden harlamak senin elindedir. Herhangi bir düşünceyi şekillendirmeye muktedirim. Öyleyse kaygılanacak ne var? Zihnim haricindeki hiçbir şeyin benim için manası yok. Bunu kavrayınca yere sağlam basarsın. Yaşamını yenileyebilirsin. Daha önce yaptıklarını yeniden incele. Çünkü yeni bir yaşam buna bağlıdır. Şaşalı anlamsızlığıyla zafer alayları, sahne oyunları, koyun ve inek sürüleri, mızraklı dövüşler, küçük köpeklere fırlatılan kemikler, balık havuzlarına dökülen kırıntılar, karıncaların ızdırapla çalışıp didinmesi, Ürkek farelerin koşuşturmaları, iplerin ucundaki kuklalar. Bunları hoşgörüyle karşıla ve saygısızlık etme. Ayrıca her insanın sadece ilgilendiği şeylerin değeriyle değerlendirildiğini sakın aklından çıkarma. Konuşurken ağzından çıkan sözlere ve her hareketinin doğuracağı sonuçlara dikkat et. İkincisinde hangi amacı taşıdığını baştan gör. İlkinde ise sözlerinin ne anlama geldiğini bil. Aklım bu iş için yeterli mi değil mi, şayet yeterli ise evrensel doğanın bana bahşettiği bir alet gibi iş için kullanırım. Ancak yeterli değilse, başka seçenek de yoksa işi gerçekten daha iyi sonuçlandırabilecek birine devrederim. Ya da elimden geleni yapar ve ortak çıkara yönelik yönetici ilkemi kullanmamda faydası dokunacak her tür yardım alırım. Çünkü kendi başıma veya başkasıyla birlikte ne yaparsam yapayım, Tüm gücümü yalnızca toplumun yararına ve onunla uyumlu olmaya yöneltmem gerekir. Vaktiyle onca övgüye mazhar olmuş ne çok insan artık unutulup gitti. Onlara övgüler dizenlerin çoğuysa çoktan göçüp gitti. Yardım aldığın için utanma. Sadece surları kuşatan bir asker gibi görevini yerine getirmiş olursun yardım alırsan. Bir başkasının yardım olmadan siperi çıkamayan bir topal olsan ne yapacaktın? Gelecek için kaygılanma, çünkü oraya vardığında, şimdi yararlandığın aynı akıl olacak yanında. Her şey birbirine bağlıdır ve bu bağ kutsaldır. Neredeyse hiçbir şey bir diğerine yabancı değildir. Çünkü uyumla bir araya gelmişlerdir ve birlikte evreni oluştururlar. Yani evren herkes için bir ve aynıdır. Tanrı da tektir ve herkese içkindir. Düşünen tüm canlıların özü, yasası, gerçeği ortak, haklı da tektir. Elbette aynı kökeni ve aynı aklı paylaşan bütün canlılar için tek bir mükemmellik vardır. Maddi olan her şey bir anda yok olur ve evrenin özüne karışır. Her şey evrensel akla geri döner ve her şeyin anısı çabucak sonsuzluğa gömülür. Düşünebilen bir canlı için doğaya göre davranmak da akla göre davranmak da aynı eylemdir. Dik dur veya birisi seni dik tutsun bedenin organlarının bir arada olmaları gibi düşünebilen varlıklarda birbirinden ayrı özelliklerde olsalar da bir arada hareket etmek için yaratılmışlardır. Ancak kendi kendine sık sık ben düşünen tek bir bedenin bir uzvuyum melos dersen bunu daha iyi kavrarsın. Ancak bir harf değiştirip ben bütünün bir parçasıyım meros dersen henüz insanları yürekten sevmediğin, Herhangi biri için iyilik yapmaktan neşelenmediğin Yaptığın işi hala öylesine yaptığın, hatta iyilik olarak bile düşünmediğin anlamına gelir. Bırak dışarıdan meydana gelecek herhangi bir hadiseden etkilenen etkilensin. Hatta dileyen yakınsın. Ben başıma gelenin kötü bir şey olmadığını düşünürsem ondan bana zarar gelmez. Böyle düşünmek de benim elimdedir. Başkaları ne söylerse söylesin ya da ne yapıyorsa yapsın benim iyi olmam gerekir. İster altın, zümrüt veya mor rengin şöyle söylemesi gibi. Kim ne derse desin ya da ne yaparsa yapsın, ben rengini yitirmeyen bir zümrüt olacağım. Yöneticilike kendi huzurunu asla kaçırmaz. Kendini korkutmaz, arzuya kaptırmaz. Herhangi bir şey onu korkutup zarar verebiliyorsa versin. Ama o doğası gereği kendi kendine bunu yapmaz. Aciz beden herhangi bir acı duyuyorsa bırak kaygılansın. Herhangi bir şeyden etkileniyorsa bırak söylensin. Fakat ruh korkunun ya da acının nesnesi olduğunda bir şey hissetmeyecektir. Zira bunlara dair fikirler oluşturmaya muktedirdir ve yönlendirilemez. Yönetici ilkenin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Elbette ihtiyacı kendisi yaratmıyorsa. Kendisi kaygılanmak ya da engellenmek istemediği müddetçe kaygılanmaz ve engellenemez. Mutluluk iyi bir koruyucu ruhtur. Ya da iyi bir yönetici ilkedir. O halde ne yapıyorsun ey hayal gücüm? Tanrılar adına geldiğin gibi uzaklaş buradan. Çünkü sana ihtiyaç duymuyorum. Alışkanlıktan geldiğini biliyorum. Sana kızmıyorum. Ama rahat bırak beni. Herhangi bir insan değişimden korkabilir mi? Değişim olmadan ne var olabilir? Evrenin doğasına bundan daha yakın, daha uygun ne olabilir? Odunlar değişime uğramasa yıkanabilir misin? Besinler değişime uğramasa beslenebilir misin? Diğer ihtiyaçlarının hangisini değişim olmaksızın giderebilirsin? O halde senin değişiminin de buna benzediğini, evrenin doğası için elzem olduğunu görmüyor musun? Varlıkların tümü şiddetli bir selin ortasından geçiyormuş gibi geçer gider evrenin özünün içinden. Hepsinin doğası aynıdır. Organlarımızın ortak çalışması gibi evrenle işbirliği içindedirler. Zaman şimdiye de kaç krisiposu, sokratesi, epiktetosu yuttu. Bütün bunlar için, her şey için bunu düşün. Beni tek bir şey kaygılandırıyor. İnsanın doğasının istemediği bir şey yapmak ya da istemediği bir şekilde istemediği bir zamanda yapmak. Çok yakında her şeyi unutacaksın. Herkes de seni. Hata yapan insanları sevmek insana has bir özelliktir. İnsanların akraban olduğunu, cehaletten ya da istemsizce hata yaptıklarını, kısa bir süre sonra herkesin öleceğini ve hepsinden önemlisi sana hiçbir zarar vermediklerini, çünkü yönetici ilkeni değersizleştiremediklerini ya da öncekinden daha kötü yapmadıklarını düşünürsen onları seveceksin. Evrenin doğası için maddenin özü bal gibidir. Önce bir at yapar ondan, sonra eritip yoğurarak bir ağaca dönüştürür. Ondan sonra insana, daha sonraysa başka bir şeye. Bu varlıkların hepsi kısacık bir an için var olur. Ancak bir sandığın yapılmasının iyi bir yanı olmadığı gibi onu parçalarına ayırmanın da kötü hiçbir yanı yoktur. Yüzdeki öfkeli ifade kesinlikle doğaya aykırıdır. Sık sık görülürse yüzün güzelliği solmaya, sönmeye başlar. Ve en sonunda da tekrar canlandırılması mümkün olmaz. Bundan en azından öfkelenmenin mantığa aykırı olduğu sonucunu çıkarmalısın. Zira bir insan hata yaptığının bilincinde olmazsa yaşamak için ne sebep kalır geriye? Şimdi gördüğün her şeyi evreni yöneten doğa dönüştürecek. Bir varlıktan diğer varlıkları ve onlardan da diğerlerini yaratacak. Sırf dünya genç kalsın diye. Birisi sana karşı bir hata yaptığında... Hangi iyi ve kötü algılayışının ona bu hata yaptırdığını düşün. Bunu düşünürsen ona merhamet eder, şaşırmaz veya kızmazsın. Aslında sen de onunla ya aynı ya da benzer bir iyi ve kötü algılayışına sahipsin. Bu yüzden onu anlayışla karşılamalısın. Fakat onun aynı iyi ve kötü algılayışına sahip değilsen, sana hatalı görünen bu algılayışa sahip birini hoş görebilirsin. Olmayan şeyleri varmış gibi düşünme. Elinin altındakilerden birini tercih et ve eğer onlar da olmasaydı onları nasıl arayacağını düşün. Yine de seni memnun eden elindeki şeylere kendini fazla kaptırma. Onlara fazla değer verirsen elinden kayıp gittiklerinde üzülürsün. Kendi içine çekil. Yönetici ilke kendisiyle yetinen bir doğaya sahiptir ve doğruyu yaptığında huzur verir. Hayal gücünü yok et. İçgüdülerin ipleri çekiştirilen bir kukla gibi etkilemesin seni. Zamanın şu anki koşullarıyla sınırla kendini. Senin ve diğerlerinin başına gelenlerin farkında ol. Her şeyi altlarında yatan maddi ve nedensel kısımlara kadar araştır. Yaşayacağın en son saati düşün. Bırak sana karşı yapılmış hata, yapıldığı yerde kalsın. Düşünceni söylenenlere yönelt. Olup biten olayları ve onların faillerini anla. Sadelik, alçakgönüllülük gönüllülük ve erdem ile kötülük arasında kalan şeylere ilgisiz kalmak ışıldatsın yüzünü. İnsanlığı sev. Tanrının izinden git. Her şey yasaya göredir. Fakat gerçeğin ta kendisi yalnızca atomlardadır denir. Her şey yasaya göredir. Bunu hatırlamak yeterli. Elbette çok az şey hariç. Ölüm üstüne. Eğer atomlardan meydana gelmişsek ayrışmadır ölüm. Bir bütün oluşturuyorsak yok olma veya göç. Acı üstüne. Katlanılmaz olduğunda ölüme sürükler. Sürekliliği varsa katlanılabilir. Akıl kendini bedenden soyutlayarak sakin kalır. Ve yönetici ilke zarar görmez. Acıdan zarar gören kısımlarsa, şayet yapabiliyorlarsa bunu dile getirsinler. Ün üstüne. Ün peşinde koşanların akıllarını, hangi niteliklere sahip olduklarını... Neleri tutkuyla istediklerini, nelerden korktuklarını, neyi takip ettiklerini düşün. Sonra kumların diğerlerinin üzerlerini örtüp öncekileri gizlemesi gibi yaşamdaki olayların da sonra gerçekleşen diğer olaylar tarafından hızla gizlendiğini düşün. Bütün zamanları ve bütün varlıkları değerlendirebilen yüksek bir akıl insan yaşamına çok değer verir mi? Mümkün değil. Peki böyle birisi ölümden korkar mı? Kesinlikle korkmaz. İyi işler yaparken bile kötü şöhret edinmek kralın kaderidir. Yüz zihne bağlı olarak güzelleşip şeklini değiştirirken zihnin kendi kendini güzelleştirip şeklini değiştirememesi ne acıklı. Olaylara öfkelenmenin yararı yok. Çünkü onlar hiçbir şeyi umursamaz. Ölümsüz tanrılara ve bize mutluluk getir. Hayatımız tıpkı bereketli başaklar gibi biçilir. Biri var olurken diğeri yok olur. Tanrılar beni ve iki çocuğumu ihmal ediyorsa bir izahı vardır. Çünkü iyi talih ve adalet benimledir. Ağlayıp hayıflanmalarına, çırpınmalarına dahil olma. Ben de şu haklı cevabı veririm. Diğer insanlara az da olsa yardım etmek isteyen biri yaşayıp yaşamayacağının hesabını yapmamalıdır. Sadece o kişinin yaptıklarının adil olup olmadığına, iyi insanlara yakışıp yakışmadığına bakılmalıdır. Gerçekten de bu böyledir Atinalılar. Bir insan doğru olduğunu düşünerek ya da komutanının görevlendirmesiyle kendine herhangi bir amaca adarsa oranın en iyisi olmalı. Tehlikelere göğüs germeli, utanç haricinde ölüm dahil hiçbir şeyi umursamamalıdır. Ama sevgili dostum, soyluluğun ve iyiliğin kendinin ya da bir başkasının yaşamını kurtarmaktan başka bir şey olup olmadığını düşün. Bir insan ne kadar yaşayacağına dair kaygılanmamalı, yaşama sıkıca bağlanmamalı, bu konularda tanrıya güvenmeli ve kadınların dediği hiç kimse yazgısından kaçamaz sözüne inanmalıdır. Sonra da yaşadığı müddet boyunca en iyi şekilde yaşamaya çalışmalıdır. Yıldızların hareketlerini onlarla dönüyormuş gibi gözlemle, Maddelerin nasıl karşılıklı olarak birbirlerine dönüştüğünü düşün hep. Çünkü bunları düşünmek bizi dünyevi yaşamın sefaletinden arındırır. Ne güzeldir Platon'un sözleri. Dahası insanlara dair akıl yürüten birisi dünyevi meselelere, kalabalıklara, ordulara, çiftçilere, evliliklere, boşanmalara, doğumlara, ölümlere, mahkemelerin gürültüsüne, ıssız topraklara, her türden barbar halka, festivallere, matemlere, pazar yerlerine, hepsinin karmaşıklığına ve karşıtlıklardan doğmuş birlikteliklere yüksekçe bir yerden bakar gibi bakmalıdır. Geçmişte yaşayanları ve onların çok sayıdaki yönetim biçimini ayrıntılarıyla incele. Böylelikle geleceği de önceden kestirmen mümkün olur. Çünkü gelecekte yaşanacaklar şu andakinden farksız olacaktır. Doğaları mevcut düzenden uzaklaşamayacaktır. Dolayısıyla insan yaşamını 40 ya da 10 bin yılda soruştursan fark etmez. Hepsi aynıdır. Daha fazla ne görebilirsin ki? Topraktan gelen toprağa gökteki bir tohumdan filizlenen göğe döner. Birbirine bağlı atomlar ayrışınca da duygusuz maddeler böyle dağılır. Yiyeceklerle, içeceklerle ve büyülerle ancak böyle değiştirirler ölümün yolunu. Tanrılar fırtına gönderdiğinde katlanmalıyız hiç yakınmadan. Rakibini savurmakta da senden daha iyi ama toplumsal çıkara kendini daha çok adamamış. Olaylara karşı daha hazırlıklı, komşularının hatalarına karşı daha merhametli değil. Herhangi bir yerde herhangi bir iş, tanrılarla insanların ortak aklına uyumlu yapıldığında korkacak bir şey olmaz. Çünkü doğru yola ve doğamıza uygun bir faaliyetten yarar görürüz. Bir zarardan kuşkulanmamız gerekmez. Tanrı korkusuyla içinde bulunduğun zamanın koşullarından memnun olmak, zamanın insanlarına adil davranmak, zamanın düşüncesine dikkat etmek senin elindedir. Böylece kavrayamadığın hiçbir şey içine işleyemez. Başkalarının yönetici ilkelerine bakma. Dost doğru doğanın seni yönlendirdiği yere bak. Başına gelenler aracılığıyla seni yönlendiren evrenin doğasına ve onun aracılığıyla yapılması zorunlu işleri yaptığın kendi doğana. Herkes yapmakla mükellef olduğu işi yapmalıdır. Tıpkı daha güçsüz canlıların daha güçlü canlılar yararına yaratılmaları gibi her şey akıllı canlılar için yaratıldı. Akıllı canlılarsa birbirleri için. Bu yüzden insan doğasının ilk yol göstericisi toplumsal yükümlülük, ikincisi ise bedensel zaaflara direnştir. Çünkü aklın yönlendirdiği faaliyetlerin temel özelliği insanın kendine hakim olması, içgüdüler ve arzulardan etkilenmemektir. Bunların her ikisi de hayvanidir. Düşünce ise efendi olmak ister, köle değil. Bunda da haklıdır. Çünkü doğası gereği onların hepsini nasıl kullanacağını bilir. Üçüncüsü ise acele karar vermekten, yanılmaktan kaçınmaktır. Bu özelliklere sahip olan yönetici ilke görevini doğru yapar. Ve kendine ait olanı elde eder. Ölmüş gibi, yaşamın şimdiye kadarmış gibi, kalan günlerini doğaya uygun yaşamalısın. Yalnızca başına gelenleri ve yazgının biçtiklerini sev. Senin için bundan daha uygun bir şey var mı? Başına gelen her şeyde, başlarına aynı şeyler geldikten sonra dertlenen, şaşkına dönen yakınan insanları düşün. Şimdi neredeler? Hiçbir yerde. O halde, Onlara benzemek mi istiyorsun? Neden doğana yabancı olan bu eğilimleri bunlarla yolundan sapanlara bırakmıyor ve başına gelenleri nasıl kendine yararlı kullanabileceğini düşünmüyorsun? Çünkü iyi ve yararlı bir şekilde kullanabileceğin bir malzeme olabilir bu. Yalnızca dikkatli olman ve her eyleminde iyi olmayı istemen gerek. Ayrıca kullandığın malzemenin eyleme tamamen kayıtsız olduğunu da unutmamalı. İçini kaz. İğinin kaynağı içindedir ve sen kazdıkça fışkırmaya hazırdır. Beden hareket ederken de dururken de sağlam olmalıdır. Çünkü zihnin yüze yansıttığı uyumlu ve güzel ifade bütün bedende de bulunmalıdır. Fakat bu ifadede herhangi bir sahtelik olmamalıdır. Yaşama sanatı bir dansçınınkinden çok bir güreşçinin sanatına benzer. Savunmaya dikkat etmeli, öngörülmeyen saldırılar karşısında bile sağlam durup devrilmemeli. Şahitlik yapmalarını istediğin insanların nasıl insanlar olduklarını ve nasıl yönetici ilkelere sahip olduklarını düşün hep. Çünkü onların arzularının ve düşüncelerinin kaynağına bakacak olursan gayri ihtiyari hata yaptıklarında onları suçlamaz, şahitliklerini de istemezsin. Hiçbir ruh isteyerek hakikatten yoksun kalmaz der Platon. Bu durum dürüstlük, ihtiyatlılık, iyi niyetlilik ve diğer erdemlerde de geçerlidir. Bunu hiç unutmazsan herkese karşı daha hoşgörülü olursun. Bütün acılarında şunu hatırla. Bu yüz kızartıcı bir şey değil ve yönetici ilkemi daha kötü yapmaz. Aklı uygun ve toplum yararına işler yapmasına engel olamaz. En büyük acılarında Epikuros'un şu sözleri yardımcın olsun. Eğer sınırlarını bilirsen ve düşünceyle o sınırları genişletmezsen acı ne katlanılmazdır ne de sonsuz. Şunu da aklında tut. Uyuklama, hararet, iştahsızlık gibi rahatsızlık veren pek çok şey genelde dikkatlerden kaçsa bile acıyla aynı şeylerdir. Dolayısıyla bunlardan herhangi biri seni rahatsız ederse kendi kendine şunu söyle. Kendini acıya teslim ediyorsun. İnsanlıktan uzak olanlara karşı onların insanlara karşı hissettikleri duyguları asla hissetme. Telauge'sin karakterinin Sokrates'inkinden daha güçlü olmadığını nereden biliyoruz? Sokrates'in onurlu ölümü, sofistlerle giriştiği tartışmalardan ustalıkla çıkması, dondurucu soğuk gecelere sebatkarlıkla katlanması, her ne kadar herhangi birisinin doğru olup olmadığı konusunda fikir yürütmesi çok kolay olmasa da, Salamis'in yakalanıp getirilme emrine karşı asilce karşı durmayı düşünmesi ve yürüdüğü yollarda başı dik durması yeterli değildir. Fakat incelememiz gereken husus şudur. Sokrates nasıl bir ruha sahipti? Diğer insanların kötülüklerine üzülmeden, herhangi birinin cehaletinin kölesi olmadan insanlara karşı adil, tanrılara karşı dindar olmak yetiyor muydu ona? Ya da evrenden kendi payına düşenlerden birini kendine yabancı, dayanılmaz bir şey gibi görmüş müydü? Etsin arzularının zihnini etkilemesine müsaade eden biri miydi? Doğa ruhla bedeni, kendi sınırlarını bizzat belirlemene, sahip olduklarını elinde tutmana izin vermeyecek bir katılıkla kaynaştırmamıştır. Hiç kimsenin tanımasına gerek kalmadan da tanrısal bir insan olabilir kişi. Şunu hiç unutma, mutlu bir yaşam sürmek için çok şeye ihtiyacın yok. Diyalektikte ve doğa biliminde hünerli olma umudunu kaybetmiş olsan bile özgür, alçak gönüllü, toplumsal ve tanrıya boyun eğen birisi olman yeterlidir. Herkes suratına karşı aleyhine haykırsa bile yırtıcı hayvanlar şu pıhtıdan yoğrulmuş aciz uzuvlarını paramparça iseler bile tüm zorluklardan azade huzur içinde yaşayabilirsin. Bunlarda zihninin dinginliğini korumanı ve çevreni kuşatanlara dair doğru bir kanıya varmanı, bulduğun şeyleri kullanmanı engelleyecek bir şey var mı? Sağduyun başına gelen şeylere karşı şunu söyleyebilmeli. Farklı görünsen de aslında sen busun. Yararlanma yeteneğinde başına gelenlere şunu söyleyebilmeli. Tam aradığım şeysin. Çünkü hali elimde bulunanlar benim için her zaman düşünsel ve sosyallerden malzemesidir. Ve çok genel bir anlamda insan ve tanrının ortak sanatıdır. Her şey, her olay tanrı ve insanla ilişkilidir. Ne yeni bir şeydir ne de yönetmesi zordur. Onlar için alışılmış ve kolaydır. Karakter mükemmelliği geçip gitmekte olan her günü gerginlikten, uyuşukluktan uzak, rol yapmadan son günmüş gibi yaşamaktır. Ölümsüz tanrılar o sonsuz ömürleri boyunca kaçınılmaz olarak katlandıkları insanlara kızmaz. Üstelik hep koruyup kollarlar o aciz canlıları. Ya sen, çok yakında ölmeye yazgılı olan sen, o aciz canlılardan biri olduğun halde yakınmayı bırakmayacak mısın? İnsanın kendi kötülüğünden hem de imkanı varken sakınmaması ve sakınma imkanı olmayan başkalarının kötülüklerinden sakınmaya çalışması ne saçma. Bizi akıllı ve toplumsal yapan meleke, akıllıca ve toplumsal olmayan şeyleri gayet makul sebeplerle aşağı görür. İyi bir şey yaptığında ve bunun birisine yararı dokunduğunda neden ahmaklar gibi üçüncü bir şey ararsın? Neden yaptığın ilin fark edilmesini ya da karşılığında sana iyilik yapılmasını istersin? Hiç kimse yardım görmekten usanmaz. Yardım etmek de doğaya uygun bir eylemdir. Dolayısıyla başkalarına yardım et ki yardım göresin. Her şeyi yaratan evrensel doğadır. Şu an olan her şey de onun devamı ya da sonucudur. Aksi halde evrenin yönetici ilkesinin yönlendirdiği en muazzam şeyler de dahil olmak üzere, her şey mantıksız olurdu. Bunu hatırlaman seni pek çok şeyde daha dingin kılacaktır. 8. Kitap Şöyle düşünmek boş gururu ortadan kaldırır. Bütün yaşamını ya da gençliğinden başlayan kısmını filozof olarak yaşaman mümkün değil. Diğer pek çok kişi için olduğu kadar kendin içinde felsefeye çok uzak olduğun gayet açık. Kafan karışık olmalı. Bir filozof olarak ünlenmen kolay değil artık. Bulunduğun durum da buna engel. Dolayısıyla eğer gerçeği iyice anladıysan, herhangi birinin senin hakkında ne düşündüğünü umursama. Uzun ya da kısa hayatının geri kalanını kendi doğanın istediği gibi yaşamak yetsin sana. Bu yüzden ne istediğini iyice düşün ve hiçbir şeyin seni başka yöne savurmasına müsaade etme. Zira önceki tecrübelerin yolundan ne kadar saptığını gösteriyor. Ne muhakemede, ne zenginlikte, ne şansta, ne eğlencede hiçbir yerde mutlu yaşamı bulamadın. Peki nerede bulunur mutlu bir yaşam? İnsanın doğasının talep ettiği şeyleri yapmakta bulunur. Öyleyse bunları nasıl yapacağım? Eğilimlerini ve eylemlerini yöneten ilkelerine sahip olmakla. Bu ilkeler nedir? İyi ve kötü hakkındaki şeylerdir. İnsanın adil, ihtiyatlı, cesur, özgür olmasını sağlayan şeyler dışında hiçbir şeyin iyi olmadığını gösteren şeylerdir. Bunların tam zıttı olanlar haricinde kötü bir şey de yoktur. Her yaptığın işte kendine şunu sor. Bu bana ne getirecek? Pişmanlık mı? Kısa bir süre daha yaşayıp öleceğim ve her şey geride kalacak. Şu anda yaptığım iş yaşayan, düşünen, toplumsal tanrıyla ortak bir yasaya uyan birinin işi ise daha fazla ne arayayım? Aleksandros, Gaius ve Pompeius, Diogenes, Herakleitos ve Sokrates'le karşılaştırılınca nedir? İkinciler şeyleri, gerçeği özleri ve nedenleriyle kavradılar ve yönetici ilkeleri de kendilerine hastı. Ancak diğerleri ne çok şeye dikkat etmek zorundaydılar ve ne çok şeyin kölesi olmuşlardı. Öfkeden çatlasan bile aynı şeyleri yapacaklar. İlkin iç tasalanma. Zira her şey evrenin doğasına göre meydana gelir ve kısa bir süre içinde tıpkı Hadrianus ve Augustus gibi bir hiç olacaksın. Sonra karşında olanlara dikkatle bak. On olduğu gibi gör ve iyi bir insan olman gerektiğini hatırla. İnsanın doğasının gerektirdiği şeyi yolundan sapmadan sana nasıl doğru görünüyor söyle yap. Yalnız bunu nezaketle Alçak gönüllülükle ve yapmacıklıktan kaçınarak yap. Evrenin doğasının görevi şudur. Burada olanları oraya aktarmak, dönüştürmek, oradan almak ve başka yere taşımak. Her şey değişir ama yeniden korkmamalı. Her şey alışık olduğumuz bildiğimiz şeylerdir. Hatta pay edilişleri bile benzerdir. Her varlık kendi doğru yolunda ilerlemekten memnuniyet duyar. Düşünebilen bir varlık da yanlışları ve karanlık şeyleri onaylamadığında, dürtülerini yalnızca toplumsal işlere yönlendirdiğinde, yalnızca kendi gücünün sınırları içerisindeki şeyleri istediğinde ya da onlardan sakındığında, evrensel doğanın pay ettiği her şeyi iştenlikle karşıladığında kendi doğru yolunda ilerler. Çünkü tıpkı yaprağın doğasının, bitkinin doğasının bir kısmı olması gibi o da evrensel doğanın bir parçasıdır. Ancak yaprağın doğası duygusuz, akılsız ve engellenebilir bir doğanın parçasıdır. İnsanın doğası ise engellenemeyen, akıllı, adil bir doğanın parçası. Zamanı, varlığı, nedeni, eylem herkesin değerine göre pay eder. Yine de sen bir şeyin bir başkasına benzer olup olmadığını bulmaya çalışma. Bir şeyin toplam payının diğerinin toplam payına benzer olup olmadığına bak. Artık okumuyorsun. Fakat kibre, zevke ve hakim gelebiliyor, ün denen değersiz şeyin üstesinden geliyor, duygusuz ve kaba insanlara öfkelenmeyebiliyor, hatta onlara yardımcı olabiliyorsun. Artık saraydaki yaşamdan yakındığını hiç kimse duymasın, kendin de dahil. Pişmanlık geçip giden bazı yararlı şeyleri ihmal ettiğin için kendin ettiğin bir çeşit sitemdir. İyi bir şeyin yararı da olmalıdır. İyi bir insan tarafından daima fark edilmelidir. Hiçbir iyi insan zevki ihmal ettiği için pişmanlık duymaz. Öyleyse zevk ne yararlı ne de iyidir. Bu şeyin yapısı nedir? Esası maddesi nedir? Varoluş nedeni nedir? Evrende ne işe yarar? Ne zamandır var? Ne zaman uyanmakta zorlanırsan bunun senin karakterine ve toplumsal görevlerini yerine getiren bir insanın doğasına uygun olduğunu hatırla. Ama uyumak akıldan yoksun canlılarla ortak eylemimizdir. Her canının doğasına uygun olan şeyler, ona en uyumlu, en bilindik ve en hoş gelen şeylerdir. Fiziği ahlakı ve mantığı her şeye ve eğer mümkünse sürekli uygula. Kiminle karşılaşırsan karşılaş kendine, bu adam iyi ve kötü hakkında ne gibi düşüncelere sahiptir diye sor. Çünkü haz acı ve bunların kaynakları hakkında, iyi ve kötü itibar hakkında, ölüm ve yaşam hakkında öyle ya da böyle bir fikre sahipse, Yaptığı hiçbir şey bana şaşırtıcı gelmez. Böyle davranmak zorunda olduğunu anımsarsın. Şunu unutma. İncir ağacının incir vermesine şaşmak nasıl tuhafsa, evrenin kendi meyvelerini vermesine şaşmak da tuhaftır. Doktorun hastasının ateşlenmesine ya da dümencinin rüzgarın ters yönden esmesine şaşırması kadar tuhaf olurdu bu. Şunu unutma fikrini değiştirmek ve seni doğruya yönlendirecek birine kulak vermekte özgürlük göstergesidir. Çünkü bu kendi hareketlerine ve yargına, yani aklına uygun olarak seçtiğin bir eylemdir. Bu seçim sana bağlıysa bunu neden yapıyorsun? Bir başkasının seçimi ise kimdir suçlanacak olan? Atomlar mı, tanrılar mı? Her ikisini de suçlamak çılgınlık olur. Hiç kimseyi suçlamamalısın. Çünkü eğer yapabiliyorsan insanı düzelt bunu yapamıyorsan sorunun kendisini düzelt. Eğer bunu da yapamıyorsan birini suçlamanın ne yararı var? Hiçbir şey amaçsızca yapılmamalı. Ölen bir şey evrenin dışına çıkmaz. Burada kalır dönüşür ve seninle evrenin de temeli olan ilk öğleğine ayrışır. Bu öğeler de dönüşür sıraları gelince ancak şikayet etmezler. İster at olsun ister şarap her şey bir amaç için yaratılmıştır. Neden şaşırıyorsun? Helios bir amaçla doğdum der. Diğer tanrılar da öyle. Peki sen ne için doğdun? Haz için mi? Sadu'yu bunu kabul edebilir mi? Doğa tıpkı bir adamın topu havaya atması gibi her şeyin sadece bitişini değil, başlangıcını ve sürekliliğini de hedefler. Havaya fırlatılmasının topa yararı nedir? Ya da düşmesinin yere çarpmasının topa ne kötülüğü dokunur? Ya da kabarcığın şişmesinde ne gibi bir iyilik, dağılmasında ne gibi bir kötülük vardır? Lamba içinde aynısı geçerlidir. İçini dışına çevir. Nasıl bir şey olduğunu, ihtiyarlandığında, hastalandığında, şehvete düştüğünde nasıl bir şey olduğuna bak. Övenin ve övülenin de, hatırlayanın ve hatırlananın da yaşamları kısadır. Bütün bunlar yeryüzünün küçük bir köşesinde olup biter. Orada bile insanlar uyumlu değildir. Hatta kendileriyle bile. Dünya bile evrende sadece bir noktadır. Karşına çıkan bir eylem düşünce ya da ifadeye dikkatini ver. Bugün iyi olabilecekken yarın iyi olmayı yeğlersen, haklı olarak hızdırap çekersin. Herhangi bir şey mi yapıyorum? Onu insanlığın hayrını düşünerek yaparım. Başıma herhangi bir şey mi geliyor? Tanrılara ve her şeyin doğduğu ve birlikte aktığı evrensel kaynağa bağlayarak razı olurum. Banyo sana nasıl görünüyor? Ya ter, kir, yağlı su hepsi iğrenç. Yaşamın her parçası da var olan her şey de böyle görünür. Lucille Verus'u gömdü. Sonra Lucille gömüldü. Secunda Maximus'u gömdü. Sonra Secunda gömüldü. Epitin Canus Domitius'u gömdü. Sonra Epitin Canus gömüldü. Antoninus Faustina'yı gömdü. Sonra Antoninus gömüldü. Hep aynı. Seler Hadrianus'u gömdü, sonra Seler gömüldü. Bu keskin zekalı, öngörüleriyle, gururlarıyla ünlü insanlar nerede? Örneğin Sarax, Platoncu Demetrius, Eudemon ve diğerleri ne kadar zekiydiler? Kısa süreliğine canlılardı, çok uzun süredir ölüler. Bazıları pek az bile hatırlanmaz, bazıları ise masallara konu olmuştur, bazıları ise masallarda bile anılmaz. Bunları hatırlaman gerek. Bir gün mutlaka bileşenlerini ayrılacaksın, yaşam soluğun ya sönecek ya da başka bir yere göçüp oraya yerleşecek. İnsana insana özgü işler yapmak keyif verir. İnsana özgü işlerse kendi türünden olanlara iyi davranmak, duyguların esiri olmamak, iyi ayırt edebilmek, evrenin doğasına ve ona uygun gerçekleşenler üzerine düşünmektir. Üç tür ilişki vardır. İlki bizi çevreleyen bedenimizle, Diğeri her şeyin kaynağı tanrısal nedenle, sonuncusu ise bir arada yaşadıklarımızdadır. Acıya beden için kötüdür ki öyleyse bırak bunu beden ifade etsin ya da ruh için. Fakat ruh dinginliğini ve huzurunu korumaya acıyı bir kötülük olarak kabullenmeye muktedirdir. Çünkü bütün yargılar, dürtüler, arzular, sakınmalar onun içindedir ve hiçbir şey oraya nüfus edemez. Yanlış izlenimlerini kendine şunları söyleyerek yok et. Ruhumu bütün kötülüklerden, arzulardan, huzursuzluklardan korumak bana bağlıdır. Ama her şeyin doğasını görmeli ve her birinden değerine göre faydalanmalıyım. Doğanın sana bahşettiği bu gücü unutma. Senatoda ya da herkese yönelik sıradan bir konuşmada münasip ve açık konuş. Yalın ifadeler kullan. Augustus'un bütün sarayı, karısı, kızı, torunları, ataları, kardeşi Agrippa, hısımları, ev halkı, arkadaşları, Arius, Macenas, doktorları, cellatları, tüm saray hali ölü. Şimdi diğerlerine geç. Bir insanın ölümüne değil, Pompey'deki gibi bir kavmin ölümüne. Mezarlardaki malum kendi soyunun sonuncusu yazıtları. Atalarının bir varis bırakmaya nasıl çabaladıklarını düşün. Sonunda içlerinden herhangi birinin soyunun sonuncusu olması kaçınılmazdır. Burada yine bütün bir soyun ölümünü düşün. Yaşamın eylemlerine göre kurman gerekir. Her biri amaçladığın şeye aşağı yukarı denk gelirse memnun olmalısın. Eylemlerinin amacına ulaşmasında hiç kimse sana engel olamaz. Ancak dışarıdan birisi engel olabilir. Hiçbir şey en azından dürüst, ihtiyatlı ve akıllıca davranmana engel olamaz. Ama başka bir şekilde engellenebilir. Bu durumda karşına çıkan engeli memnuniyetle karşılar, eylemin mümkün halini anlayışlı bir şekilde geçersen, ilk eylemin yerini düzene uygun olan eylem alır. Böbürlenmeden al, kolay bırak. Kesilmiş bir el ya da ayağa, kopmuş bir başı ve az ötesinde de bedenin geri kalanını gördüğünde, başına gelenleri kabul etmeyen, kendini insanlardan ayrı tutan, Toplumsal çıkarlara aykırı işler yapan birinin sonunu görmüş olursun. Böyle yaparsan doğal birliğin bir parçasını kendini bir kenara atmış olursun. Çünkü bu birliğin bir parçası olmak için doğdun. Ancak şimdi kendini kopardın ondan. Fakat kendini tekrar bütünle birleştirme gücü gibi bir ayrıcalık bağışlanmış sana. Tanrı bütünden bir kez kopan başka hiçbir parçanın tekrar birleşmesine izin vermez. Tanrı'nın insana nasıl bir iyilikle onurlandırdığına bir bak. Çünkü en başta insana bütünden ayrılmama, ayrılacak olursa da tekrar birleşme ve bütünün bir parçası olma imkanı verdi. Akıllı canlıların her birine eşit olarak verdiği diğer güçler gibi bu gücümüzü evrensel doğadan aldık. Doğanın yoluna çıkan engelleri ve ona karşı koyan her şeyi kendi amacı için dönüştürmesi, yazgıya uygun olarak şekillendirip kendisinin bir parçası kılması gibi, akıllı bir canlı da her engeli kendi eylemleri için uygun bir malzemeye dönüştürüp amacı doğrultusunda kullanabilir. Yaşamını bir bütün olarak düşünüp endişelenme, ileride başına gelmesi muhtemel acı olayların hepsini de düşünme ve her durumda kendine şu soruyu sor. Bunda katlanılmaz, dayanılmaz olan ne? Verdiğin cevap yüzünü kızarttı. Öyleyse kendine canını sıkan şeyin gelecek ya da geçmiş değil, şimdiki zaman olduğunu hatırlat. Aklını böyle kısıtlayıp buna katlanamayacağını düşündüğünde, aklını azarlamak canını sıkan şey önemsiz kılar. Panteya ya da Pergamus, Verus'un mezarının başında mı oturuyorlar hala? Ya da Chabrias veya Diotimus hala Hadrianus'un başında mı? Saçmalık! Hala orada oturuyorlarsa, ölüler bunu hisseder mi? sesler bile bundan hoşnut olurlar mı? Hoşnut olsalar bile bu başlarında yas tutanlar ölümsüz mü yapardı? Onların da kaderlerine ilkin yaşlı kadın ve erkekler olup sonra ölmek düşmedi mi? Öyleyse en sonunda bu yas tutanlar da ölünce daha önce yasını tuttukları ölüler ne yapmalıydı? Bütün bunlar bir çuval pis kokulu et sadece. Keskin bir görüşün varsa denildiği gibi bak ve bilgelikle yargıla. Akıllı bir canlının karakterinde adaletle bağdaşmayan hiçbir erdem görmüyorum. Ama hazla bağdaşmayan bir erdem görüyorum. İrade. Sanacı verdiğini tasavvur ettiğin bir şeye dair kanını def edersen, kendini güvenli bir yere yerleştirmiş olursun. Kimmiş bu kendin? Akıl. İyi de ben akıl değilim. Peki o halde aklın kendine acı çektirmesin. Başka bir parça acı çekiyorsa bırak o konudaki yargıyı o versin. Hayvan doğası için duyguların engellenmesi kötüdür, içgüdülerinin engellenmesi de. Ayrıca bitkilerin doğası için de engellenmek hayvanlarınki gibi kötü bir şeydir. Aklın engellenmesi ise akıllı bir canlının doğası için kötüdür. Bunları kendine uygula, acım etkiliyor seni mı? bunun kararını duygular verir. Herhangi bir eyleminde bir engelle mi karşılaştın, hiçbir koşula bağlı olmadan İçgüdüsel olarak yapılan bir eylem akıllı bir canlı için kötüdür. Akla uygun hareket edersen ne zarar görürsün ne de engellenirsin. Gerçekten de akla uygun eylemleri hiçbir şey engelleyemez. Çünkü ne ateş ne demir ne tiran ne iftira akla erişemez. Küre olarak yaratılan hep küre olarak kalır. Kendime acı çektirmem doğru olmaz. Çünkü başka birine hiçbir zaman kasten acı çektirmedim. Farklı insanlar farklı şeylerden hoşnut olur. Bense yönetici ilkem sağlıklı olunca, herhangi bir insana, insanların başlarına gelen herhangi bir şeye sırt dönmeyince, her şeyin iyi yanını görmeye çalışınca, olanları olduğu gibi kabullenip, hak ettikleri değere göre kullanınca hoşnut oluyorum. Şimdiki zamana kendini vermeye çalış. Öldükten sonra gelecek günün peşinde olanlar, Kendilerinden sonra geleceklerinde şimdikilerle aynı şeyleri yapacaklarını, onların da şimdikiler kadar can sıkıcı olacağını, onların da ölümlü olduklarını düşünmezler. Onların seslerinin senin hakkında öyle ya da böyle yankılanmasının, senin hakkında hangi kanıya vardıklarının ne önemi var ki? Beni kaldır ve istediğin yere fırlat. Nasılsa orada da kendisi ve doğayla uyumlu eylemlerde bulunacak, koruyucu ruhumun hoşnut olmasını sağlayacağım. Dolayısıyla ruhumun daha kötü olması, aşağıya sürüklenmesi, aşağılanması, bocalanması, korkması için bir neden var mı? Hem bütün bunlara değecek bir şey bulabilir misin? İnsanın doğasında bulunmayan hiçbir şey insanın başına gelmez. Öküzün doğasında bulunmayan hiçbir şey öküzün başına gelmez. Asmanın başına da taşın başına da kendi doğalarında bulunmayan hiçbir şey gelmez. Her canının başına sadece bilindik ve doğal olan şeyler gelir. O halde sen niye yakınıyorsun? Evrensel doğa asla dayanamayacağın bir şey getirmez sana. Dışarıdan bir etkiyle başına bir şey geldiği için üzülüyorsan aslında üzüldüğün şey o değil. Ona dair yargındır ve bu yargıyı da ortadan kaldırabilirsin. Eğer seni üzen şey kendi karakterinden kaynaklanıyorsa ona dair yargını düzeltmene ne mani olabilir? Benzer şekilde eğer seni üzen, sana sağlıklı ve doğru gelen bir eylemi yapamamaksa neden daha fazla çabalamak yerine üzülüyorsun? Ama yolumda daha güçlü bir engel var. Öyleyse üzülme çünkü bu eylemi yapamamanın kabahati sende değil. Ama bu işi yapamazsam yaşamaya değmez. Öyleyse aynı eylemi gerçekleştirdikten sonra ölen birisi gibi sen de yoluna çıkan engelleri memnuniyetle karşıla ve memnun ayrılı yaşamdan. Yönetici ilkenin kendine yoğunlaştığında kendinden memnun olduğunu ve mantığa aykırı olsa bile istemediği bir şey yapmadığında güçlü olacağını unutma. Bir konu hakkındaki yargını ve etraflıca düşünme yetisini aklınla bir araya getirirsen daha da yenilmez olmaz mı? Arzulardan azade bir zihin güçlü bir kale gibidir. Zira insanın sığınabileceği daha sağlam ve güvenli hiçbir yer yoktur. Bunu anlamayan cahilin tekidir. Anlamasına rağmen ona sığınmayansa bedbahtır. İlk izlenimlerin bildirdiğinden daha fazla bir şey söyleme kendine. Birilerinin senin hakkında kötü konuştuğunu sana bildirmiş olabilirler. Fakat bundan zarar gördüğünü bildirmediler. Çocuğumun hasta olduğunu görüyorum ama tehlikede olduğunu görmüyorum. Bu yüzden daima ilk izlenimlere bağlı kal ve onlara kendinden bir şey katma. Böyle yaparsan başına hiçbir şey gelmez.'' Ya da ekle, yeryüzünde olup biten her şeyi bilen bir adamın ekleyebileceği kadarını. Salatalık acı mı? Fırlat gitsin. Yolunda böğürtlen çalıları mı var? Etrafından dolan. Bu kadarı kafi, bunlar neden yeryüzünde diye sorma. Sorarsan bir doğa bilimci kahkahalarla karşılar bunu. Tıpkı marangozu ve ayakkabıcı dükkanlarında talaşlar yorganlar içinde görüp hayıpladıklarında sana gülecekleri gibi. Yine de bunların talaşları yorganlara atacağı iyi kötü bir yer vardır. Fakat evrenin doğasının kendinden başka hiçbir yeri yoktur. Ancak zanaatkarlığının olağanüstü bir yanı var. Kendi sınırları içerisindeki çürümüş, eskimiş, kullanışsız görünen her şeyi dışarıya tabi olmadan kendisine dönüştürüp onlardan yeni şeyler üretmesi. Üretmek için dışarıdan bir şeye ya da dönüştürdüğü sağlıksız şeyleri atmak için bir yere ihtiyaç duymaz. Kendi alanıyla, kendi malzemesiyle, kendi zanaatkarlığıyla yetinir. İşlerini ağırdan alma. Sözlerinde bulanık düşüncelerinde kararsız olma. Ruhun her seferinde ne kendi içine kapansın ne de dışarıya taşsın. Sen de yaşamında yalnızca işle meşgul olma. Bizi öldürürler, parçalarlar, üstümüze lanetler yağdırırlar. Peki bunlar aklının saf, sakin, dingin, adil kalmasını engelleyebilir mi? herhangi birinin tatlı su kaynağının yanında durup onu lanetlediğini, kaynağınsa hala içilebilir su vermeyi sürdüreceğini, çamur ya da gübre atsan bile onları çabucak dağıtıp temizleyeceğini, hiçbir şeyin dibe batıp kalmayacağını canlandır zihninde. Peki kendi içinde yapay bir kuyuya değil de, her zaman gürül gürül akan bir tatlı su kaynağına nasıl sahip olabilirsin? Özgürlüğünü şefkat, sadelik ve alçak temkinli bir şekilde gözeterek, Evrenin ne olduğunu bilmeyen birisi kendisinin de nerede olduğunu bilemez. Evrenin ne için var olduğunu bilmeyen evreni de kendini de bilemez. Bu soruların herhangi birinden kaçınan birisi kendi yaratılış amacını da bilemez. Öyleyse nerede kim olduklarını bilmeden kendini alkışlayanların övgüsünden kaçanlar ya da bu övgünün peşinden gidenler için ne düşüneceksin? Saatte üç kez kendine lanetler okuyan biri tarafından övülmek ister misin? Kendini memnun edemeyen bir insanı memnun etmek ister misin? Yaptığı hemen her işte pişmanlık duyan birinin kendinden memnun olduğu söylenebilir mi? Bizi çevreleyen havayla sadece soluğunu paylaşmayı bırak artık, aklında her şeyi kapsayan akılla birlik olsun. Çünkü düşünce her yere dağılır ve tıpkı birinin havayı soluması gibi herkese nüfuz eder. Kötülük genel olarak evrene hiçbir zarar vermez. Özel olarak da bir insanın yaptığı kötülük bir başkasına zarar vermez. Sadece istediği zaman ondan kurtulma gücüne sahip olan kişiye zararlıdır. Benim kasten yaptığım bir seçimle bir yakınımın kasten yaptığı bir seçim tıpkı onun soluğu ve bedeni gibi birbiriyle alakasızdır. Zira her ne kadar birbirimiz için yaratılmış olsak da her birimizin yönetici ilkesi kendi alanının efendisidir. Aksi takdirde bir yakınımın kötülüğü benim de kötülüğüm olurdu. Tanrı mutsuzluğumun bir başkasına bağlı olmasını istememiştir. Güneş ışığı yukarıdan aşağı dökülüp her yere dağılır gibidir. Dökülür ama yok olmaz. Çünkü ışığın dağılması genişlemedir aslında. Güneş ışınları yayıldıkça genişler. Güneş ışınlarının nasıl bir şey olduğunu dar bir aralıktan karanlık bir odaya giren güneş ışığını izleyerek anlayabilirsin. Dümdüz uzanır ve karşısına çıkan ilk katı nesneye vurunca durur. Ne geriler ne de yok olur. Düşüncenin yayılıp genişlemesi de böyle olmalıdır. Dökülüp dağılmalı ama genişleyerek. Karşısına çıkan engellere karşı zor kullanmaz, üzerlerinde bir baskı oluşturmaz. Sadece durup taviz vermeden bekler ve ulaştığı her şeyi aydınlatır. Çünkü yoluna çıkan bu engel bu ışığı iletmezse, Kendini düşüncenin ışığından mahrum eder. Ölüm korkusu ya duyularını yitirmekten ya da duyularının değişmesinden korkmaktır. Fakat duyuların olmayınca hiçbir kötülüğü de hissedemezsin. Duyuların değişirse sende başka bir tür canlı olursun ve yaşamın son bulmaz. İnsanlar birbirleri için yaratılmıştır. Ya eğit onları ya da onlara katlan. Ok bir yöne yol alır, akıl başka bir yöne. Bununla birlikte akıl bir şey olanca dikkatini verirse yolundan sapmaksızın dost doğru hedefine varır. Diğer insanların yönetici ilkelerine gir ve onların da senin yönetici ilkene girmesine izin ver. 9. Kitap Adaletsizlik tanrılara karşı saygısızlıktır. Çünkü evrensel doğa düşünebilen canlıları birbirleri için birbirlerine değerlerine göre yardım etmeleri, ve hiçbir şekilde birbirlerine zarar vermemeleri kaydıyla yarattı. Bu kaydeyi ihlal eden birisi açık bir şekilde tanrıların en büyüğüne karşı saygısızlık etmektedir. Yalan söyleyen birisi de tanrıların en büyüğüne karşı aynı saygısızlığı yapmaktadır. Çünkü evrensel doğa aynı zamanda varlıkların da doğasıdır. Varlıklar da diğer bütün varlıklarla sıkı bir bağ sahiptir. Ayrıca doğa hakikat olarak adlandırılır ve her şeyin ilk nedeni hakikattir. Bu yüzden kasten yalan söyleyen birisi doğaya aykırı bir davranışta bulunduğunda tanrılara saygısızlık etmektedir. İstemeyerek yalan söyleyen birisi de evrenin doğasıyla uyumsuzluk içerisinde olduğundan ve doğal düzene karşı geldiğinden tanrılara saygısızlık etmektedir. Kendisini gerçeklerin tam karşısına koyan kişi doğal uyuma zarar vermiş, doğanın kendisine bahşettiklerinden uzaklaşmış, Yalanı gerçekten ayırt edemez hale gelmişti. İyi bir şeymiş gibi haz peşinde koşan birisi de kötü bir şeymiş gibi acılardan kaçan birisi de tanrılara saygısızlık etmektedir. Böyle birinin hazları ve acıları iyilerle kötüler arasında ayrım yapmaksızın pay ettiği için sürekli evrensel doğayı suçlaması olandır. Kötü insanlar sıklıkla zevk içinde yaşar ve zevke ulaşacak şeylere bolca sahiptirler. Fakat iyi insanlar acı içindedir ve acıya neden olacak şeyler de bolca düşmüştür paylarına. Acıdan korkan biri herhangi bir zaman içerisinde dünyada olup biteceklerden de korkacaktır. Bu da tanrılara saygısızlıktır. Haz peşinde koşan birisi ise adaletsizlikten sakınamayacaktır. Bu da şüphesiz tanrılara saygısızlıktır. Doğaya tamamen uymak isteyen biri bunlara karşı evrensel doğa gibi tarafsız olmalıdır. Ne her ikisini de yapmalı ne de her ikisine karşı olmalıdır. Sadece eşit mesafede durmalıdır. Evrensel doğa bunlardan birini diğerinden üstün tutsaydı her ikisini de yaratmazdı. Bu yüzden evrensel doğanın taraf tutmadığı, eşit bir mesafede durduğu, acıya ve zevke, ölüme ve yaşama, onura ve onursuzluğa karşı eşit mesafede durmayan biri açıkça tanrılara karşı saygısızlık etmektedir. Evrensel doğa bunlara eşit mesafededir derken neden sonuç ilişkisiyle birbirini izleyen olaylara ve var olan her şeye karşı aynı mesafede olduğunu söylemek istiyorum. Tanrısal öngörünün ilk nedeninin sonucu olan her şeye yani başlangıçta her varlığın temeli olacak ilkeleri, maddeleri, dönüşümleri ve belli bir sıra takip edecek üretme güçlerini belirleyerek tasarladığı düzende var olan her şeye karşı eşit mesafededir. Şüphesiz bir insan için yalanı, ikiyüzlülüğü, gösterişi ve kibrit atmadan bu dünyadan ayrılmak son derece mutluluk verici olurdu. En azından bunlardan bıkmış olarak son nefesini vermek, sonraki en güzel yolculuk için iyi bir başlangıç olurdu. ''Yoksa bile isteğe kötü kalmayı mı seçiyorsun? Tecrübelerin seni bu vebadan uzak durmaya ikna edemedi mi hala?'' Aklın bozulması, bizi saran soluduğumuz havanın bozulup kirlenmesinden çok daha tehlikeli bir vebadır. İkinci veba sadece canlıların yaşamlarını tehdit eder. Diğeri ise insanlığımıza saldırır. Ölüme tepeden bakma, hatta onu sevecenlikle karşıla. Çünkü doğanın istediğidir ölüm. Çünkü gençlik ve yaşlılık, büyüme ve olgunlaşma, dişlerin yenilenmesi, sakalın çıkması... Saçlara ak düşmesi gibi, döllenme, hamilelik ve doğum gibi, yaşamın her dönemindeki doğal işleyiş gibi, yaşamın her evresindeki fiziksel değişimler gibidir çözülmemiz. Bu yüzden ölüme karşı kaba hesaplarla, saldırganca hor görerek yaklaşmak düşünebilen insana göre değildir. Yaşamın olağan işleyişine uygun bir şey olarak beklemeli ölümü. Eşinin karnındaki bebeğin çıkmasını nasıl bekliyorsan, Aciz ruhunun beden denen zardan kurtulacağı anı da öyle bekle. Eğer kabağıma içine işleyecek basit bir kural istersen, uzak kalacağın maddi şeyleri ve artık ruhunu karıştıramayacak alışkanlıklardan kurtulacağını düşünmek seni ölümle uzlaştırır. Ayrıca o insanlardan, iğrenmeyip aksine nazik bir ilgi göstermen gereken insanlardan da ayrılacaksın. Yine de ölümün seni aynı fikri paylaştığın insanlardan ayıramayacağını unutma. Bu bizimle aynı düşünceleri paylaşan insanlarla yaşama olanağı bile bizi yaşamda tutmaya yeter. Ancak şimdi onlarla uyumsuzluk içinde yaşamanın ''Çabuk gel ey ölüm, yoksa kendimi kaybedeceğim'' dedirtecek kadar bezdirici olduğunu gör. Hata yapan biri kendine hata yapar. Adil davranmayansa kendine adaletsizlik etmiş olur. Zira kendini kötü biri yapar. Yalnızca bir şey yapmak değil, yapmamak da çoğu zaman adaletsizliktir. Şu an alınan kararın doğru, şu an yapılan işin toplumsal olması ve elinde olmayan nedenlerden dolayı başına gelen her olayın seni soktuğu şu anki durumundan memnun olman yeterli. Hayal gücünü yok et, içgüdülerini dizginle, arzularına hakim ol. Yönetici ilkeni kendi üstündeki tek güç kıl. Akıldan yoksun canlılara tek bir ruh paylaştırılmıştır. Akıllı canlılara da öyle ama onlara paylaştırılan akıllı bir ruhtur. Tıpkı topraktan yaratılmış her şey için tek bir toprağın olması, bütün canlıların tek bir ışığı görmesi, tek bir havayı soluması gibi. Ortak şeyleri paylaşan her şey kendi türünü arar. Topraktan gelen her şey toprağa meylidir. Sudan gelen her şey suya, havadan gelen her şey havaya. Onları birbirinden ayırmak için araya engeller koymak, güç kullanmak gerekir. Ateş barındırdığı ateş öğeleri sebebiyle yükselir. Ama yeryüzünde alev almaya hazırdır. Biraz kuru olan her madde onu kolaylıkla alevlendirir. Zira bünyesinde alevlenmeye mani olan çok az şey barındırır. Ortak aklı paylaşan her canlı da doğuştan kendine benzer olanı arar. Hatta diğerlerinden daha fazla arar. Çünkü kendine yakın olanlarla karışıp kaynaşmaya diğer varlıklardan üstün olduğu ölçüde hazırdır. Düşünemeyen canlılar içinde de arı kovanlarına, hayvan sürülerine, kuş yuvalarına ve deyim yerindeyse aşka rastlarız. Çünkü bu sürüleşme aşamasında ruhları vardı ve bitkilerde, taşlarda, odunlarda bulunmayan birleşme dürtüsü çok daha güçlü bir biçimde kendisini gösterdi. Düşünebilen canlılar arasındaysa siyaset, arkadaşlık, devlet idaresi, toplumlar, savaş ve ateşkes anlaşmaları vardır. Daha yüce varlıklar arasında da ayrılmış olsalar da tıpkı yıldızlardaki gibi bir tür birliktelik mevcuttur. Daha yüce varlıklara doğru ilerleyince birbirlerinden çok uzak düşmüş olsalar bile duygusal bir birliktelik bulunabilir. Bir de şimdiki zamanda olup bitene bak. Sadece akıllı canlılar birbirlerine yakınlaşma, bir arada akma meyillerini unuttu artık. Fakat birbirlerinden kaçarken bile tuzaklara yakalanırlar. Çünkü doğa muazzam bir güce sahiptir. Söylediklerimi iyice düşünürsen, topraktan gelip de topraktan yaratılmış hiçbir şeyle bağ olmayan bir şey bulmanın, insanlarla bağını tamamen koparmış bir insan bulmaktan daha kolay olduğunu göreceksin. İnsan, Tanrı ve Evren Hepsi meyve verir kendi mevsimlerinde. Meyve vermek ifadesinin genelde bir asma ya da benzerleri için kullanılmasının önemi yok. Aklın tüm meyveleri kendine benzer. Eğer imkan varsa hata yapanları düzelt. Eğer imkan yoksa hoşgörünün sana bu durumlar için verildiğini unutma. Tanrılar da bu kişilere karşı hoşgörülüdür. Hatta onların sağlığa, zenginliğe, üne erişmelerine yardım ederler. Yani merhametlidirler. ''Senin de yapman mümkün. Nedir seni engelleyen?'' İş pişmanlık duymadan, acınma ve övgü beklentisi olmadan yapılmalı. Yalnızca tek bir şey istemelisin. Yaptığın işin toplumsal çıkar uygun olması. Aksi halde geri çekil. Bugün tüm dertlerimden kurtuldum. Hatta her türlü belayı def ettim. Çünkü benim dışımda değil, içimde, kendi düşüncelerimdeydiler.'' Tecrübeyle edinilen her şey alışılmış, kısa ömürlü özünde kirlidir. Şimdiki her şey vaktiyle gömdüklerimizin zamanlarındaki gibi aynı. Şeyler kapının ardında kendi başlarına, kendileri hakkında hiçbir şey bilmeksizin, hiçbir şey açıklamaksızın duruyorlar. Onlara dair yargı veren ne öyleyse yönetici ilke. Erdem ve erdemsizliğin kişinin hissettiklerinde değil eylemlerinde olması gibi, Akıl sahibi toplumsal bir canlının iyiliği ve kötülüğü de hislerde değil eylemlerdedir. Havaya atılan bir taş için ne yere düşmek kötüdür ne de havaya atılmak. İnsanların yönetici ilkelerinin derinlerine giden bir yol bul. Orada korktuğun yargıçları ve kendilerini nasıl yargıladıklarını göreceksin. Her şey bir değişim içerisindedir. Sen de sürekli bir değişimin, bir bakıma bir çözülmenin içerisindesin. Evrenin tamamı da böyledir. Başka birinin yanlışı, yanlışı yapana bırakılmalı. Bir faaliyetin, şiddetli bir arzunun, fikrin sona ermesi tıpkı bir ölüm gibidir. Fakat kötü bir şey değildir. Şimdi yaşamının evrelerini, çocukluğunu, erginliğine, erişkinliğini, yaşlılığını incele. Buradaki her değişim de ölümdür. Bunda korkulacak bir şey var mı? Şimdi de dedenin ardından annenin, daha sonra babanın altındaki yaşamına geç. Orada da pek çok tahribat, değişim ve sonlanma bulunca tekrar sor. Bunda korkulacak bir şey var mı? Yani yaşamının sona ermesinde, durmasında, değişmesinde de korkulacak hiçbir şey yok. Kendi yönetici ilkene, evrenin yönetici ilkesine ve şu insanın yönetici ilkesine doğru koş hızla. Böylelikle kendi yönetici ilkeni adil kılabilir, evrenin yönetici ilkesinin hangi parçası olduğunu hatırlayabilir, şu insanın yönetici ilkesinden cahil mi bilgili mi olduğunu öğrenebilir ve sana yakın olup olmadığı hakkında karar verebilirsin. Sen nasıl toplumsal bir düzenin mükemmel bir parçasıysan, her eyleminde yaşayan toplumsal düzenin mükemmel bir parçasıdır. Gerek ilişkili olsun gerek ilişkisiz, toplumsal hedefe yönelmeyen her eylemin, Tıpkı demokratik bir devletteki uyumlu toplumdan kendini ayrıştıran kişi gibi senin yaşamını parçalar birliğini bozar. Çocukların dalaşmaları, yaramazlıkları, cesetleri taşıyan ruhlar. Böylelikle gölgelerin dünyası daha iyi canlanıyor insanın gözünde. Nesneleri var eden nedenlerin niteliğine doğru git ve onu yaratıldığı maddeden ayrıştırarak etraflıca incele. Sonra her nesnenin kendine has doğasına göre ne kadar var olabileceğini hesapla. Yönetici ilkenin kendi işini yapmasına engel olduğun için sayısız acıya katlandın. Bu kadarı kafi. Birileri seni suçladığında, senden nefret ettiğinde ya da sana bağırdığında onların ruhlarına yönel, içlerine gir ve ne tür insan olduklarını gör. Utanman gerekmediğini, senin hakkında ne tür fikirlere sahip olduklarını göreceksin. Yine de onlara karşı hoşgörülü olmalısın. Çünkü doğa onları sana dost olarak yaratmıştır. Tanrılar da isteklerini yerine getirmeleri için rüyalar kehanetler vasıtasıyla onlara her tür yardımda bulunurlar. Evrenin yukarıya aşağıya devirden devire dönüşleri hep aynıdır. Evrensel akıl ya her olay için girişimlerde bulunur ki eğer öyleyse sonuçlarını kabul etmelisin ya da en başta ilk ve son kez tek bir girişimde bulunmuştur. Eğer öyleyse ardından gelen tüm varlıklar onun neticesidir. Öyleyse kızacak ne var? Evreni yaratan tanrıysa her şey yolunda demektir. Evren atomlardan ve bölünemeyen maddelerden meydana gelmişse, eğer her şey rastlantıysa senin de buna uyman gerekmez. Şu bir gerçek ki yakında hepimizin üstünü toprak örtecek. Sonra o da değişip başka bir şeye dönüşecek. Sonra dönüştüğü şey de değişecek. Ve bu değişimler sonsuza dek sürecek. Bu sonsuz değişim ve dönüşüm dalgasının hızını düşünen biri, fani olan her şeyi hor görür. Evrensel neden taşkın akan bir seldir. Önüne çıkan her şeyi sürükleyip götürür. Kendilerini siyasetçi sanan, filozof gibi davranan adamlar ne değersizdir ne boş konuşurlar. Ey insan! Doğanın senden talep ettiği işi yap. Şayet bu görev sana verilmişse ve birileri bunu görüyor mu diye etrafına bakınma. Platon'un devleti gibi bir şey umma. En ufak bir gelişmeden memnun ol. Ne kadar ufak olursa olsun önemsiz olmadığını düşün. Bir başkasının düşüncesini kim değiştirebilir? Düşüncelerini değiştiremediklerinde ise ikna olmuş gibi davranıp yıkanan insanların köleliği dışında ne elde edilir? Şimdi Aleksandros'tan, Filipos'tan ve Faleronlu Demetrios'tan söz et. Belki evrensel doğanın onlardan talep ettiklerini biliyorlardı ve kendilerini buna göre eğitmişlerdi. Fakat bir tragedya oyuncusu gibi davranmışlarsa hiç kimse beni onları taklit etmediğim için ayıplamaz. Felsefenin işi sadelik ve tevazüdür. Boş ihtişamla ayartmayın beni. Sayısız hayvan sürülerini, merasimleri, fırtınalı ya da dingin deniz yolculuklarını ve birlikte doğan, yaşayan ve ölen varlıkların farklılıklarını yukarıdan incele. Çok uzun zaman önceki bir yaşamı, senin ardından sürülecek yaşamları ve barbar altların yaşamını bir düşün. Nice insan adını dahi bilmiyor, bir o kadarı da adını çar çabuk unutacak. Nicesi seni övüyor ve aynı şekilde nicesi kısa süre sonra sana lanetler yağdıracak. Hatıranın, ününün ve diğer meziyetlerinin hiçbiri değerli değil. Dış nedenlerden kaynaklanan olaylarda dinginlik, nedenleri senden kaynaklanan eylemlerde adaletli olmak, yani toplumsal çıkarlara hizmet eden dürtüler ve eylemler, doğana uygun olan budur. Pek çok sorundan kurtulman mümkün. Zira tamamı sadece hayal gücünde barınıyor. Böylelikle bütün evreni kucaklayıp edebi zamanı anlayacak. Her şeyin süratle değiştiğini, doğumdan çözülmeye kadar olan sürenin kısalığını, doğumdan önceki sürenin sınırsızlığını, çözülmeden sonraki sınırsızlıkla eşdeğer olduğunu düşünmek için zihninde geniş bir yer açmış olacaksın. Gördüğün her şey yok olacak, yok olan şeyleri görenler de kısa sürede yok olacak. Yaşlı ölen, zamansız ölen aynı yerde olacak. Bu insanların yönetici ilkeleri nedir, neyle meşgullerdir, hangi sebeplerle sever ve onurlandırırlar? Onların aciz ruhlarını tüm çıplaklığıyla görmeyi huy edin. Birini yermenin ona zarar verdiğini ya da ömelerinin yarar sağladığını düşünenler bu ne büyük bir kendini beğenmişlik. Kayıp değişimden başka bir şey değildir. Evrenin doğası da değişimden ve her şeyin doğru yapılmasından memnun olur. Başlangıçtan beri böyledir. Ve sonsuza kadar da böyle olacaktır. Öyleyse niye meydana gelen her şey kötüdür ve hep kötü olacak diyorsun? O kadar Tanrı'nın bunları düzeltecek herhangi bir yardımda bulunmaması mümkün mü? Ya ardı arkası kesilmeyen kötülüklere mi mahkum edildi dünya? Her şeyin temel maddesi çürümüştür. Su, toz, kemikler, pislik. Mermerler yeryüzünün katı pislikleri, altın ve gümüş tortusu, Giysiler, kıllı postlar, mor renk kabuklu kanıdır ve benzerleri. Soluğumuz için de geçerlidir aynısı, birinden diğerine dönüşür. Bu acınası yaşam şekline, bu söylenmeleri, bu maymunluklara son ver artık. Neden kaygılanıyorsun? Bunların hangisi yeni? Seni affallatan nedir? Neden mi? Ona iyice bak öyleyse. Madde mi? Ona da iyice bak. İkisi de orada işte. Artık tanrılara karşı çok daha sade ve onlara daha yaraşır olmalısın. Bunları ha 100 yıl ha 3 yıl incelemişsin hepsi bir. Eğer hata yapmışsa kötülük de onundur. Fakat belki de hata yapmamıştır. Ya tüm varlıklar her şeyin tek bir bedende olması gibi tek bir düşünsel kaynaktandır ve tek bir parçanın bile bütünün çıkarına olan şeylerden sızlanmaması gerekir ya da sürekli birleşip ayrışan atomlarındandır. O halde neden kaygılanıyorsun? Yönetici aklına şöyle söyle. Öldün mü, bozuldun mu, vahşileştin mi, iki yüzlü mü oldun? Bir sığır sürüsüne katıldın da onlarla aynı otlakta mısın? Tanrılar ya her şeye kadirdir ya da değildir. Eğer her şeye kadir değillerse neden yakarıyorsun? Eğer her şeye kadirlerse onları böyle korkularından arınmak, Bunları arzulamamak, bunlardan dolayı acı çekmemek için dua edecek yerde neden bunların olması ya da olmaması için dua ediyorsun? Çünkü her şeye kadirlerse insanlara her konuda yardım edebilirler. Muhtemelen şöyle diyeceksin. ''Tanrılar bunları bana bıraktı.'' O halde sana bırakılan hakkı özgür birisi gibi kullanmak, elinde olmayan şeyler için bir köle gibi, düşük birisi gibi hırpalanmaktan daha iyi değil mi?'' Hem tanrıların bize yardım etmediklerini, hatta elimizde olan şeylerde bile yardım etmediklerini nereden çıkardın? Şöyle dua etmeye başlarsan sonuçlarını göreceksin. Bir adam şu kadınla yatabilsem diye dua eder. Sense şu kadınla yatmayı istemesem diye dua edersin. Bir başkası şu adamdan kurtulabilsem diye dua eder. Sense şu adamdan kurtulmayı istemesem diye dua edersin. Bir başkası ufak çocuğumu kaybetmesem diye dua eder. Sense çocuğumu yitirmekten korkmasam diye dua edersin. Kısacası böyle dualar et ve sonuçlarına bak. Epikuros der ki, ''Hastayken bedenimin acılarını hiç dile getirmedim. Beni görmeye gelenlere böyle şeylerden söz etmeyip, bir konu üzerinde özellikle durarak doğa felsefesinin esaslarını tartışmayı sürdürdüm. Zihnin bedenin hissettiklerinin, Hareketlerinin bilincinde olmasına rağmen bunlardan etkilenmeyip kendine hasili muhafaza etmesini. Herhangi bir durumda yaptıkları gibi doktorların küstahlaşmalarına da müsaade etmedim. Yaşamımı olması gerektiği gibi güzel ve iyi sürdürdüm. Sen de hastalandığında ya da başka bir durumda Epikros'un yaptığını yap. Çünkü ne olursa olsun felsefeden uzak kalmamak, Sıradan ya da cahil biriyle gevezelik etmemek tüm felsefi disiplinlerin ortak ilkesidir. Yalnızca şu anki eylemine ve o eylemde kullandığın alete ver dikkatini. Utanmaz birisi seni rencide ettiğinde kendine şunu sor. Dünyada utanmazların bulunmaması mümkün mü? Mümkün değil. O halde mümkün olmayan bir şey isteme. Çünkü bu adam dünyada bulunması gerekli olan utanmazlardan birisi. Güvenilmez bir düzenbaz ya da yanlış yapan herhangi birisi için de aynı tavrı takın. Böyle insanların var olmamasının mümkün olmadığını hatırlamak seni onlara karşı daha merhametli kılar. Bir başka soru üzerine düşünmek de yararlıdır. Doğa bu kötülüğe karşı insana hangi erdemi bahşetmiştir? Çünkü doğa duygusuz birine karşı nezaketi verdiği gibi başka durumlar için de başka çözümleri panzehir olarak vermiştir. Doğru yoldan ayrılmış birine doğruyu göstermek mümkündür. Çünkü hata yapan herkes kendisi için belirlenmiş işareti kaçırdığından doğru yoldan ayrılır. Bunlardan ne tür bir zarar gördün? Zihnine zarar verecek bir şey yaptığı için sinirlendiğin tek bir insan bile bulamazsın aslında. Çünkü başına gelen kötü şeyler zihninin dışından gelmez. Bütün kötülükler ve zararlı şeyler orada, zihninin içindedir. Eğitimsiz birisinin eğitimsiz birisi gibi davranmasında ne gibi bir kötülük ya da tuhaflık olabilir ki? O insanın bir hata yapmamasını umduğun için aslında kendini suçlaman gerek. Çünkü başlangıçta bu kişinin bir hata yapacağını anlama yetisine sahiptin. Bunu anlatan, bunu unutan sen onun hata yapmasına şaşırıyorsun. Hepsinden öte birini güvenilmezlik ya da ankörlükle suçlayacak olursan düşüncelerini önce kendine çevir. Çünkü böyle bir kişiye güvenme veya güvenini boşa çıkarmayacağı fikrine sahipsen, bir kişiye bir lütufta bulunduysan, ama bunu karşılıksız yapmadıysan, yaptığın tüm iyilikleri bütün meyveleri edinmek için yaptıysan, açık bir şekilde hata senden kaynaklanmaktadır. Bir insana iyilik yaptığında daha fazla ne isteyebilirsin ki? Kendi doğanla uyumlu bir şey yapmış olmak sana yetmiyor mu? Bir mükafat mı bekliyorsun? Eğer öyleyse bunun gözün gördüğü için, ayaklarında yürüdüğü için mükafat talep etmelerinden farkı yok. Bu uzuvlar kendilerine özgü olan bu işleri yapmak için yaratılmıştır. İyilik yapmak için dünyaya gelen insanda herhangi bir iyilik yaptığında ya da ortak çıkara faydalı olduğunda sadece kendi payına düşeni yapmış olur. Ve bunun sonucunda alacağı mükafat da budur. 10. Kitap Ey ruhum, günün birinde gerçekten de iyi, sade, yalnız başına, tüm çıplaklığınla seni kuşatan bedenden daha görünür olacak mısın? Günün birinde sevme zevkini ve aşık olmanın doğasını tadacak mısın? Günün birinde tatmin olmuş, hiçbir şey istemeyen ve zevk bulacağın canlı veya cansız hiçbir şeyi arzulamayan biri olacak mısın? Hiçbir zaman bu eğlenceler için herhangi bir yerde daha uzun zaman, daha uygun bir yer... Ülke, ılıman bir iklim ya da sana daha yakın olan insanlar istemeyen birisi olacak mısın? Şu anki durumdan hoşnut olacak mısın? Sahip olduğun her şeyden haz duyacak mısın? Tanrıların sana verdiği her şeye razı olacak, senin için iyi olan her şeyin onlar için de iyi olduğuna ve olacağına inanacak mısın? Tanrıların kendisiyle aynı doğaya sahip olan başkalarını yaratmak için çözülüp ayrışan her şeyi yaratan, bir araya toplayan, kucaklayan o harika, iyi, adil varlığı korumak için gereken her şeyi vereceğine ikna edecek misin kendini? Günün birinde tanrılar ve insanlarla onları hiç suçlamadan, hiç kusur aramadan birlik olacak mısın? Yalnızca doğa tarafından yönetilen birisi olarak doğanın senden ne istediğine bak ve bir canlı olarak doğan bundan zarar görmeyecekse istediğini yap. Sonra da bir canlı olarak Doğan'ın senden istediklerini incele ve düşünebilen bir canlı olarak Doğan'a zararlı değilse hepsini kabullen. Düşünebilen bir canlı, toplumsal bir canlıdır. Bu kurallara uyarsan başka bir şeyden kaygılanmana gerek kalmaz. Her şey Doğan'ın katlanabileceği ya da katlanamayacağı bir biçimde meydana gelebilir. Bu yüzden başına katlanabileceğin bir olay gelirse şikayet etme ve Doğan'a uygun olarak ona katlan. Doğan gereği katlanamayacağın bir olayla karşılaştığında da şikayet etme. Nasılsa bir tip gidecek. Yine de her şeyin Doğan'a uygun olduğunu, bir şeye katlanmanın kendi yargınla ilişkili olduğunu, yapmakla yükümlü olduğunu ya da çıkarının bunu gerektirdiğini de aklında tut. Biri hata yapıyorsa nazikçe ona doğruyu öğret ve hatasını göster. Bunu yapamıyorsan kendini suçla, hatta kendini bile suçlama. Başına gelen her şey daha en başından senin için tasarlanmıştır. Kader senin varlığını ve başına gelecekleri birlikte eğirip dokunmuştur. İster atomlar olsun ister doğa, hepsinden önce doğa tarafından kontrol edilen bütünün bir parçasıyım ve benimle aynı türden olan diğer parçalarla bir yakınlığım var. Bütünün bir parçası olduğumu hep hatırlarsam, bütünden payıma düşenlerin hiçbirinden rahatsızlık duymam. Zira zararlı hiçbir parça bütünde yer almaz. Bütün varlıklar bu özelliğe sahiptir. Evrensel doğanın sahip olduklarının dışında başka bir özelliği daha vardır. Herhangi bir dış etken tarafından kendisine zarar verebilecek herhangi bir şeye zorlanamaz. Bütünün bir parçası olduğumu hatırladıkça ondan kaynaklanan her şeyi memnuniyette karşılarım. Doğanın benimle aynı türden olan diğer parçalarıyla yakınlığımı da hep hatırlarsam toplumsal olmayan hiçbir iş yapmam. Aynı türden olanları daha çok gözetir, bütün çabamı ortak çıkara yöneltir, onun aleyhine bir durumdan kaçınırım. Kendi yurttaşlarına yararlı işler yaptığı ya da kentin verdiği görevi memnuniyetle karşıladığı için bir yurttaşın yaşamının daha iyi olması gibi ben de bunlara uyarsam yaşamım daha iyi olur.'' Bütünün her parçasının, evrenin kapsadığı bütün varlıkların yok olması kaçınılmazdır. Ama yok olmayı değişme olarak almalı. Bu doğanın kendisi için kötü ve kaçınılmaz bir şey olsaydı, parçaları sürekli değişip farklı yollarla yok olmak için tasarlandığından bütün de varlığını düzgün sürdüremezdi. Doğa kendi parçalarını eziyet etmek için kötülükten kaçamasınlar diye yaratmış olabilir mi? Ya da böyle bir şey onun bilgisi haricinde gerçekleşebilir mi? Her iki ihtimalde akıl almaz ölçüde saçmadır. Ayrıca doğayı göz ardı edip şeyleri yapılarıyla uzun uzun açıklamaya kalkıştığımızda bütünün parçaları değişmek için yaratıldı dememize rağmen buna doğaya aykırı bir şeymiş gibi şaşırmak ya da buna üzülmek de saçma olur. Özellikle her şeyin bileşenlerini ayrıştığını düşünürsek. Çünkü bu ya basitçe atomlarına ayrışma ya da mesela katı bir nesnenin toprağı esirden bir nesnenin de havaya dönüşmesidir. Evren ister ateşle yanıp kül olsun ister ebedi bir değişimle yenilensin bu nesneler evrensel akla geri alınır. Bu katı ve esiri nesnenin doğduğumuz andan beri bizimle olduğunu zannetme. Çünkü hepsi dünyada önceki gün yediğin yiyeceklerden ve soluduğun havadan edinilmiştir. Demek ki değişip dönüşen bu nesne annenin meydana getirdiği değil, sonradan edindiğin şeylerdir. Karakterinle sıkı sıkıya bağlı olduğu varsayılsa bile hiçbiri kastettiklerime ters düşmez. İyi, mütevazi, dürüst, ihtiyatlı, ılımlı, yüce gibi sıfatlar edindiysen bunlara sahip çık ve asla yeni bir isimle çağrılma. Bu sıfatlardan uzaklaşırsan da hemen onlara geri dön. İhtiyatlı sıfatının her nesne için derinlemesine bir kanıya ve düşünce bütünlüğüne sahip olma, ılımlı sıfatının doğadan payına düşenleri uysallıkla kabul etme, yüce sıfatının ise zihinsel yapına, bedeninin şiddetli ya da sakin hareketlerinin, kaba yönelimlerinin, geçici üne düşkünlüğün, ölümün ve benzeri şeylerin üstünde tutmak anlamına geldiğini aklından çıkarma. Bu sıfatların başkaları tarafından sana verilmesini ummadan... Onlara layık olup korumayı başarırsan yeni bir insan olur, yeni bir yaşama adım atarsın. Çünkü şimdiye kadar yaptığın gibi yaşamının pislikleriyle hırpalanmayı sürdürmek son derece manasızdır ve yaşamaya aşırı düşkün korkak bir insan olmaktır. Arenada her yanları parçalanmış, kan revan içinde yabani hayvanlarla dövüşenlerin yarın da aynı pençe ve dişlerin arasına atılmak için hayatta kalmayı istemesine benzer. Öyleyse bu birkaç sıfat kılavuzun olsun. Onlara sahip olmaya yönlendir kendini. Bunu başarabilirsen mutlular adalarından birine yerleşmiş biri gibi kal orada. Eğer akıntıya kapıldığını, bocaladığını ve üstün gelemeyeceğini hissedersen, üstünlük sağlayabileceğin bir köşeye çekil. Ya da hiç öfkelenmeden, sadelikle, özgürce, alçak gönüllülükle nihayet doğru bir iş yapmanın bilinciyle ayrıl yaşamda. Bu sıfatları aklında tutmak için tanrıları hatırlamanın sana büyük faydası dokunur. Tanrıların istedikleri şeylerin dal kavukluk değil, bütün akıllı canlıların onlara benzemeye çalışması olduğunu, incir ağacının incir ağaçlığı, köpeğin köpeklik, arının arılık, insanın insanlık yapması gerektiğini unutma. Taklitçi tiyatro, savaş, korkaklık, uyuşukluk, kölelik bunların tümü eğer doğaya uygunluğunu inceleyerek tasavvur edip kabullenmişsen kutsal ilkelerini günden güne yok eder. Her durumda görevini yerine getirmeye çalışmalı, aynı zamanda teoriye uygulamalı ve her konu hakkındaki uzmanlıktan gelen özgüvenini gösterişten uzak ama gizlemeden, bozulmadan muhafaza etmelisin. Sadeliğin onurun zevkine, Nesnelerin özünü ve evrende kapladıkları yeri, varlıklarının ne kadar süreceğini, içlerinde hangi öğeleri barındırdığını, kime ait olduklarını, kime ne sunabildi ve de kimin onu alabildiğini bilmenin zevkine ne zaman varacaksın? Bir örümcek sineği yakaladığında bir başkası yaban tavşanı, biri sardalya, biri yaban domuzu, biri ayı, biri ise sarmatiyalları yakaladığında büyük gurur duyar. Ilkelerini inceleyecek olursan bunlar hırsız değil midir? Şeylerin birbirlerine nasıl dönüştüklerini anlayabilmek için bir yöntem bul. Dikkatini sürekli bu konuya ver. Kendini bu konuda eğit. Çünkü hiçbir şey ruhun yücelmesine bundan çok yardımcı olmaz. Bunu başaran kişi bedeninden sıyrılmış gibi olur. Ve yakında bunların hepsini terk edeceğini, İnsanlardan ayrılması gerektiğini keşfettiği için bütün işlerinde kendini dürüstlüğe ve başına gelen diğer şeyler de evrensel doğaya bırakır. Başkalarının onun hakkında söyleyecekleri, düşünecekleri ya da davranışlarını hiç aklına getirmez. Çünkü şu iki şeyle yetinir. Şu anda yaptığı şeyde adil davranmak ve şu anda yazgısına düşenden memnun olmak. Bütün meşguliyetlerini hırslarını bırakır. Ve sadece yasaları uyarak doğru yolda ilerlemek ister. Doğru yolda Tanrı'yı izlemektir. Herhangi bir konuda ne yapılması gerektiğini görürken kuşkuya ne gerek var? Eğer doğru yolu görebiliyorsan, bu yolda sapmadan ilerlemek senin elindedir. Ancak doğru yolu göremiyorsan, kendini geri çek ve yeni danışmanlara başvur. Başka engellerle karşılaşırsan da adil olanı düşünerek ilerle, Mevcut durumunun müsaade ettiği kadar. Çünkü bu konuda muvaffak olmak en şeydir. Daha doğrusu bundan geri çekilme tek gerçek hatadır. Her konuda mantığa göre hareket eden kişi telaşsız ama faal, neşeli ama vakurdur. Uyanır uyanmaz kendine şunu sor. Adil ve doğru davranışlarımdan dolayı başkaları tarafından kınanmak benim için önemli mi? Önemli değil. Diğer insanları metheder ya da karalarken, kibirle seslerini yükseltenlerin kendi ataklarında, kendi sofralarında neler yaptığını, nelerden kaçındıklarını, neyin peşinde olduklarını, elleri ya da ayaklarıyla değil de dürüstlük, saygınlık, hakikat, kanuni bir koruyucu ruh gibi en kıymetli parçalarıyla nasıl hırsızlık ve yağma yaptıklarını unutun mu? Eğitimli ve alçak gönüllü biri, her şeyi veren ve her şeyi alan doğaya, ''Dilediğini ver, dilediğini al.'' der. Fakat meydan okurcasına değil, doğaya itaatkar ve sade bir bağlılıkla söyler. Yaşayacak pek az zamanın kaldı. Bir dağdaymış gibi yaşa kalanını. Orada ya da burada yaşamanın hiçbir farkı yok. Yaşadığımız yer dünya kentindedir. Varsın insanlar gelip doğaya uygun yaşayan gerçek insanı görsünler. İncelesinler. Eğer ona dayanamazlarsa varsın öldürsünler. Zira ölüm onlar gibi yaşamaktan çok daha iyidir. Nasıl iyi bir insan olunacağı hakkında daha fazla konuşma. Öyle biri ol. Zamanın ve özün bütünlüğünü düşün hep. Her şeyin bütün özle kıyaslandığında bir incir çekirdeği, bütün zamanla kıyaslandığındaysa bir burgunun dönüşünden başka bir şey olmadığını düşün. Var olan her şeyi dikkatle incele. Ve her şeyin zaten çözülüp dağılmaya başladığını, bu çözülüp dağılma sürecini ya da doğanın her şeyi ölmek için yarattığını düşün. İnsanlar yemek yerken, uyurken, cinsel ilişki sırasında, dışkılarken ve böyle şeyler yaparken nasıldır? Başkalarına hükmederken, gururlandıklarında ya da sinirlendiklerinde, birilerine tepeden baktıklarında nasıldırlar? Kısa süre önce ne çok şeyin hangi nedenlerle kölesi olduklarını düşün. Kısa bir süre sonra yine aynısı olacak. Evrensel doğa her varlığa yararlı olanı tam yararlı olduğu anda verir. Toprak yağmuru ister, kutsal eter de. Evren de ne olması gerekiyorsa onu ister. Bu yüzden ben de evrene ne istiyorsan ben de onu isteyeceğim diyorum. Şunu söylemek de öyle değil mi? Bu olmayı seviyor. Ya alıştığın yerde yaşarsın ya da kendi isteğinle alıştığın yerin dışına çıkarsın. Ya da ölürsün ve hizmetin tamamlanır. Bunlardan başka seçenek yok. Bu yüzden cesur ol. Şu düzlüğün herhangi bir toprak parçasından fark olmadığını açıkça gör. Oradaki her şey bir dağın en tepesindeki, bir kumsaldaki veya dilediğin herhangi başka bir yerdekiyle aynı. Plato'nun dediği gibi, Dağda bir koyun ağalıyla çevrelenmiş. Koyun sürülerini sağıyor. Yönetici ilken bana göre nedir? Onunla ne yapıyorum şu anda? Onu hangi amaçla kullanıyorum? Akılsız mı? Toplumdan ayrılmış uzaklaşmış mı? Yoksa birlikte hareket edecek kadar zavallı bedenimle bütünleşmiş mi? Efendisinden kaçan biri firaridir. Ancak bizim efendimiz yasadır ve yasayı ihlal eden de firaridir. Ayrıca acı çeken, öfkelenen ya da korkan birisi de herkese payını veren ve her şeyi yöneten yasanın buyurduğu herhangi bir şeyin gerçekleşmemiş olmasını şimdi ya da gelecekte gerçekleşmesini isteyen biri de firaridir. Erkek tohumlarını döl yatağına bırakıp çekilir. Sonra başka bir neden gelir. Bunun üzerinde çalışır ve bebeği yaratır. Böyle bir başlangıçtan çıkan sonuca bak. Sonra boğazdan aşağı besinleri gönderir. Ve başka bir neden de gelip duyguları, dürtüleri, bütün yaşamı, gücü ve diğer pek çok şeyi yaratır. Bu yüzden böylesine bir gizlilikle gerçekleşen bu şeyleri derinlemesine düşün. Ve onları yaratan gücü, bir şeyin düşmesini ya da yükselmesini sağlayan, gözlerimizle görmesek de algıladığımız güç gibi algıla. Sürekli şimdi var olan her şeyin bizden önce de var olduğunu ve gelecekte de var olacağını düşün. Örneğin Hadrianus'un, Antoninus'un, Filipos'un, Alexandros'un, Croisos'un sarayları gibi bizzat gördüğün ya da kadim tarihten öğrendiğin bütün dramları ve benzer sahneleri gözünün önüne getir. Bu gördüğün sahnelerde yalnızca oyuncular farklı. Herhangi bir şeye öfkelenen ya da herhangi bir şeyden rahatsız olanları düşün. Bu halleri kurbanlık bir domuzun tekmeler savurup bağırmasına benzer. Yatağında tek başına, sessizlik içerisinde yatarken, kaderimizin kaçınılmaz zincirlerinden şikayet eden birisi de aynı durumdadır. Olup bitenlere gönüllü olarak itaat etme yetisi sadece düşünebilen canlılara verildi. Geri kalan her şey için itaat zorunludur. Her işe başladığında kendine şunu sor, ölüm seni bu işten mahrum bırakacağı için mi korkutucu? Herhangi birinin yaptığı bir hataya öfkelendiğinde, Derhal düşünceni değiştir ve parayı, zevki, ünü ve buna benzer başka bir şeyi iyi sandığında yaptığın benzer hataları düşün. Düşüncelerini buna verirsen öfkeni çabucak unutacak ve baskı altındaki birinin başka türlü davranamayacağını göreceksin. Elinden geliyorsa ona bunu yaptıran baskıyı ortadan kaldır. Satürion'a bak ve bir Sokrates'ciyi, Eotikisi veya Hemen'i düşün. Eprates'e bak. Ve Eutikion'u veya Silvanus'u düşün. Alpikron'a bak ve Tropaipropos'u düşün. Severus'a bak ve Kriton'u veya Ksenepon'u düşün. Kendine bak ve Sezar'ların herhangi birini düşün ve bunu herkese uygula. Ardından da şunu sor. Şimdi neredeler? Hiçbir yerde veya bilinmeyen bir yerdeler. Böylece değişmiş bir maddenin sonsuz zaman içerisinde artık yeri olmadığını anımsayacak. Yaşamın bir sis bulutundan, bir hiçten başka bir şey olmadığını göreceksin. Öyleyse nedir bu telaş? Şu kısacık hayatını düzgün bir şekilde geçirmekten neden hoşnut olmuyorsun? Hangi maddi nedenden, hangi vazifeden kaçıyorsun? İncelikle gözlemlediğin ve yaşamın her alanında doğalarını araştırdığın bu şeyler, akıl için iyi bir alıştırmadan başka nedir? Öyleyse bunu sağlam bir midenin her şeyi hazmetmesi gibi, İçine atılanları alev ve ışığa dönüştüren bir ateş gibi kendi içinde benimseyinceye kadar sebat et. Hiç kimse haklı olarak senin samimiyetten yoksun ya da kötü olduğunu söylemesin. Bunları söyleyen birisi yalan söylesin. Bunu mümkün kılmak senin elinde. İyi ve samimi biri olmanı ne engelleyebilir? Böyle birisi olamıyorsan da yaşamını sonlandırmaya karar vermelisin. Çünkü akıl da bu şekilde yaşamanı kabul etmez.'' Maddi bir durumda söylenebilecek veya yapılabilecek en mantıklı şey nedir? Çünkü ne olursa olsun bunu yapmanın ya da söylemenin önünde hiçbir engel olamaz. Bir haz düşkününün haz peşinde koşması gibi insanın kendi yapısına uygun bir şey yapmaktan alacağı hazla ulaşıncaya dek kesmeyeceksin. Her durumda doğana uygun davranmayı zevk sayman gerekir ve bu da her yerde mümkündür. Mesela bir silindire kendini özgü yapısı dolayısıyla her yerde hakaret etme yeteneği verilmemiştir. Bu yetenek ne suya, ne ateşe, ne de doğa tarafından ya da akılsız bir canlı tarafından yönetilen diğer şeylere verilmiştir. Çünkü onların karşısında pek çok engel vardır. Ama zeka ve akıl, doğa ve istekleri gereği bütün engeller arasından ilerleyecek bir yol bulabilirler. Ateşin yukarıya, taşın aşağıya, silindirin eğimli bir yüzeyde ilerlemesi gibi aklında bütün engeller arasından ilerleyebilme kolaylığını gözünün önünde bulundur. Ve daha fazlasını arama. Çünkü diğer engeller cansız bir varlıktan farksız olan bedenimizdendir. Aklımızın izni olmadan bize zarar veremez. Hiçbir kötülük yapamazlar. Böyle olmasaydı kötülük edilen kişi de hemen kötü olurdu. İnsan dışındaki herhangi bir şeyin başına kötü bir şey gelirse daha kötü olur. Fakat burada insan, deyim yerindeyse, karşısına çıkan fırsatı doğru kullanırsa daha güçlü ve daha övgüye değer olur. Kısacası doğası gereği kente zarar vermeyen hiçbir yurttaş zarar görmez ve hiçbir şey yasaya zarar vermeyen hiçbir kente zarar vermez. Gerçi talihsizlik diye adlandırılan şeylerin hiçbiri de yasaya zarar veremez. Yasaya zarar vermeyen hiçbir şey kente de yurttaşa da zarar vermez. İçine gerçeğin ilkeleri işlemiş birini acı ve korkuya karşı uyarmak için şu kısa ve açık cümle yetecektir. Rüzgarın yere savurduğu yapraklar gibidir insan soyu. Çocukların da küçük yapraklar gibidir. Seni hamiyet ve coşkuyla öven ya da tam aksine lanetler yağdıran alay edenler de yapraklara benzer. Ölümünden sonra ününü sürdürecekler de yapraklar gibidir. Çünkü hepsi baharda yeniden filizlenir. Sonra rüzgar yerlere savurur. Ardından da orman başkalarını yeşertir. Kısa bir ömür pek çok şeyin ortak kaderidir. Fakat sen ebediyen var olacakmış gibi ya her şeyden kaçıyorsun ya da her şeyi kovalıyorsun. Kısa bir süre sonra gözlerini kapatacaksın.'' Sonra bir başkası da seni mezara taşıyan için ağlayacak. Sağlıklı bir göz göllebilen her şeyi görmeli ama yalnızca yeşil olanı istiyorum dememelidir. Çünkü bu sağlıksız bir gözün belirtisidir. Sağlıklı bir kulak ve burnunda da her şeyi duymaya ve koklamaya hazır olması gerekir. Değirmen nasıl öğütülmesi gereken bütün tahılları öğütüyorsa, sağlıklı bir mide de bütün yiyecekler için değirmen gibi olmalıdır. Bu yüzden sağlıklı bir zihnin de her şeye karşı hazır olması gerekir. Fakat çocuklarımı koru ve herkes beni övsün diyen bir zihin, sadece yeşil arayan gözler, sadece yumuşak bir şeyler arayan dişler gibidir. Ölüm döşeğinin başında durup bu hüzünlü durumu nezaketle karşılayacak birilerine sahip olacak kadar talihli hiç kimse yoktur. Saygın ve bilgi birisi ise kendi kendine şunu söyleyen çıkacaktır kesinlikle. Artık rahat bir soluk alabiliriz. Sonunda bu ihtiyar öğretmenden kurtuluyoruz. Hiçbirimize kötülük etmedi ama bizi suçladığını hissetmiştim. Saygın birisi için bunları derlerdi. Ama bizim durumumuzdakiler için bizden kurtulduklarına sevinecek pek çok nedenleri var. Dolayısıyla şunu düşünecek ve söyleyecek olursan ölümün daha kolay olur. Bu yaşamdan ayrılıyorum. Yakınlarım için öyle çok çaba sarf ettiğim, Yakardığım düşündüğüm yaşamımdan ayrılıyorum. Belki yakınlarım bile ardımdan daha dingin olacaklarını umarak gitmemi istiyor. Böyle bir yerde daha uzun kalmanın ne yararı var ki? Yine de bundan dolayı onlara daha az nezaket gösterme, kendine özgü alışkanlığına bağlı kal, sevgiyi, dostluğu ve nezaketi sürdür. Sürüklenen birisi gibi değil. Asilce ölen birisi gibi ruhun bedeninden rahatlıkla dikkat çekmeden süzülüp gitsin olması gerektiği gibi. Seni yakınlarınla buluşturup kaynaştıran doğaydı, şimdi de ayırıyor. Akrabalarımdan ayrılıyorum belki ama buna karşı koymadan, çünkü doğaya uygun olan budur. Başka birisinin her eyleminde kendine şunu sor. Bu adamın amacı ne? Fakat ilkin kendinden başla ve önce kendini incele. İplerimizi yönlendiren şeyin içimizde olduğunu hatırla. Bu hitabetimizdir, yaşamımızdır. Deyim yerindeyse bizi insan kılandır. Onu asla etrafını saran damarlarla, üstüne yapışmış organlarla canlandırma kafanda. Çünkü bunlar sadece dülgerin baltası gibidir. Tek farkı vücudumuza yapışık olmalarıdır. Onları hareket ettiren ve durduran neden olmadan, hiçbiri dokumacının mekiğinden, yazarın kaleminden, Arabacının kamçısından daha yararlı değildir. 11. Kitap Akıl sahibi bir ruhun kendine has özellikleri şunlardır. Kendini görür, kendini inceler, kendine dilediği şekli verir. Bitkilerin meyveleri ve akılsız hayvanların ürünleri başkaları tarafından toplanırken, akıl sahibi ruh kendi ürünü kendisi toplar. Hayatının sınırları nerede belirlenmiş olursa olsun kendi hedefine erişir. Dansta, tiyatro oyununda ya da buna benzer bir şeydeki gibi işini yarım bırakmaz. Nerede olursa olsun karşısına herhangi bir engel çıkarsa iş tamamlanana dek önceden tasarladığı eylemini tamamlar. Böylelikle kendisine ben bana ait olanla yetiniyorum diyebilir. Evren boyunca evreni çevreleyen boşluk boyunca ilerler. Bunların biçimlerini izler. Zamanın sonsuzluğuna uzanır. Her şeyin yenilendiğini anlar. Enine boyuna bu durumu değerlendirir ve bizden önce gelenlerin yeni bir şey görmediğini, bizden sonra geleceklerin de yeni bir şey görmeyeceğini kavrar. Kırk yaşında bir insan biraz olsun akıllıysa, olup biten her şeyi ve olup bitecek her şeyi görmüştür. Zira hepsi aynıdır. Akıl sahibi bir ruhun kendine has diğer özellikleri ise şunlardır. Yakınlarını sevmek, Doğruluk, saygınlık, aynı zamanda yasanın da bir özelliği olan kendisinden daha üstün bir şeye değer vermemek. Buradan da doğru akılla, adil akıl arasında fark olmadığı sonucu çıkar. Güzel bir şarkıya, dansa ve güreşe kayıtsız kalmanın yolunu düşün. Bir melodiyi tek tek notalarına ayrıştırmak ve her birini tek tek duyduğunda bu beni alt eder mi diye sormak yeter. Dansta ve güreşte de her duruşu, her hareketi benzer şekilde ayrıştırırsan yine aynısı olur. Bu yüzden erdem ve kaynaklanan şeyler dışında her şeyi parçalarına ayırarak incelemeyi unutma. Bu şekilde değerlerini yitirdiklerini göreceksin. Bunu bütün yaşamına da uygula. Bedenden ayrılması, sönümlenmesi ya da etrafa dağılması ya da varlığını devam ettirmesi gerektiğinde bu eyleme hazır olan ruh ne muazzamdır. Fakat bu insanın içinden gelmelidir. Hristiyanlardaki gibi sırf inatçılıktan değil, tragedyalara özgü unsurlara başvurmaksızın birini ikna edebilecek muhakemeye ve kutsallığa dayalı bir yerden gelmelidir. Toplumun yararına olan bir iş mi yaptım? O halde bu benim de yararımdır. Daima bunu aklında bulundur ve kesinlikle bundan vazgeçme. Senin zanaatin ne? İyi bir insan olmak. Fakat evrensel doğa kadar insanın kendisine az özelliklerine dair muhakeme etmeden bunu nasıl gerçekleştireceksin? Önceleri tragedyalar doğal bir biçimde meydana gelenleri hatırlamak ve sahne üstünde seni etkileyen bu olayların tiyatro sahnesinden daha büyük olan yaşam sahnesinde seni üzmemesini sağlamak maksadıyla icra edilmiştir. Çünkü olayların bu şekilde cereyan etmesi ve ey kit hayron diye haykıran oyuncuların bile Bunlara katlanmaları gerekir. Oyun yazarları bazı yararlı şeyler de söylemiştir. Bilhassa şu ünlüdür. Tanrılar reddettiyse çocuklarımı ve beni elbet vardır bir nedenleri. Ayrıca olan bitene öfkelenmenin yararı yoktur ve yaşamımız biçilmekte tıpkı olgun başaklar gibi. Ve bunun gibi daha pek çoğu. Tragedyadan sonra konuşma özgürlüğüyle, Eğitici yapısıyla ve dizginsiz küstahlığa mahal vermeyen diyaloglarıyla antik komedya geldi. Oldukça benzer bir öğeden Diogenes de faydalanmıştır. Bundan sonra orta komedya ve akabinde yeni komedyanın neden çıktığını, yeni komedyanın yavaş yavaş taklit ustalığına doğru gidişini değerlendir. Bu yazarlarda faydalı şeyler söylemiştir. Fakat bu denli şiirsel dramalar neyi amaçlıyordu? Felsefe için yaşamın şu anki durumundan daha elverişli bir durum olmadığı nasıl da açık. Bitişliğindeki daldan kesilmiş bir dal olamaz. Ancak ağacın bütününden kesilmiş bir dal olur. Benzer bir şekilde bir insan sadece başka bir insandan ayrılmaz. Bütün toplumdan ayrılır. Dalı bir başkası keser ama insan yakınından nefret ederek ona sırtını dönerek kendini ayırır ve kendisini aynı zamanda bütün toplumdan ayırdığını idrak edemez. Yine de Zeus'un bize bahşettiği hediye sayesinde yakınlarımızla tekrar birleşmemiz, tekrar bütünün parçası olmamız mümkündür. Ancak sürekli yinelenen ayrılıklar ayrılan taraf için birleşmeyi zora sokar ve tekrar birleşmeyi güçleştirir. En başından beri ağaçla birlikte büyüyen ve onunla birlikte soluk alıp veren dalla Kesildikten sonra tekrar aşılanan dal, bahçıvanların dediğinin aksine aynı değildir. Ağaçla birlikte büyü, ancak aynı kanı da olma. Doğru aklın yolunda ilerlerken yoluna çıkan engeller seni doğru olan işinden asla saptıramaz. Ama onlara karşı iyi niyetinden de vazgeçiremezler. İki durumda da kendine hakim ol. Sadece eyleminde ve kararındaki sebatkarlığını değil, Yoluna engel olmaya ya da sana başka dertler yaratmaya çalışanlara karşı nezaketini de muhafaza et. Çünkü onlara sinirlenmek güçsüzlüktür. Görevinden kaçmaktan veya korkuyla teslim olmaktan hiçbir farkı yoktur. Korkak birisi de doğanın yarattığı bir akrabasından ya da dostundan uzaklaşan birisi de görevinden kaçanlara benzer. Doğa hiçbir zaman sanattan daha değersiz değildir. Çünkü sanat pek çok şeyde doğayı taklit eder. Öyleyse her şeyin en mükemmel ve en kapsamlı doğasına karşı sanatsal yaratıcılık asla üstün gelemez. Bütün sanatlar daha yüce olan yararına daha aşağı olanı yaratır. Evrensel doğada aynısını yapar. Bu yüzden adaletin kaynağı burasıdır ve geri kalan erdemlerin temeli de budur. Başka şeyler önemsersek, kolaylıkla aldatılırsak, aceleyle karar verirsek... Havai davranırsa kadil olamayız. Seni rahatsız eden ardından gittiğin veya kaçtıkların değil, onlar seni bulamaz. Sen kendini onların peşinden götürürsün. Onlar hakkındaki yargılarında ihtiyatlı olursan yerlerinden kıpırdamazlar. Ve sen de peşlerine düşen ya da kaçan biri gibi görünmezsin. Ruhun küresi kendi dışında bir şeye doğru taşmadığı, kendi içine çekilmediği, genişlemediği, bozulmadığı müddetçe şeklini korur. Etrafına ışık saçar ve bu ışık vasıtasıyla her şeyin ve kendisinin içindeki gerçeği görür. Biri beni hor mu görecek? Varsın görsün. Ben hor görülecek herhangi bir eylemin ve sözümün bulunmaması için çaba gösteririm. Ya benden nefret ederse? Varsın etsin. Ben herkese nazik ve dostane davranacağım. Benden nefret edene bile açıkça görünen bir hatasını göstermeye hazır olacağım. Ama bunu sitemle ya da sebahatkarlığımla gösteriş yaparak değil, tıpkı ünlü Fokion gibi samimi ve kibar bir şekilde yapacağım. Elbette rol yapmıyorsa. Çünkü tanrılara öfkelenmeye yakınmaya meyilli birisi gibi görünmemek için insan kendi içinde böyle olmalıdır. Şu an kendi doğana uygun bir şey yapıyorsan, ve her şeyi evrensel doğanın toplumsal çıkar uygun gördüğü bir şeyin öyle veya böyle gerçekleşmesi için çabalayan bir insan gibi memnuniyetle karşılıyorsan başına kötü bir şey gelebilir mi? Birbirlerini hakir görenler birbirlerine dal kavukluk ediyor ve birbirlerinden üstün olmak isteyenler birbirlerinin ayaklarına kapanıyor. Sana dürüst davranmak istiyorum diyen birisi nasıl çürümüş ve sahtekardır? ''Ey insan sen ne yapıyorsun?'' Bunu söylemene gerek yok. Dürüstlük kendiliğinden anlaşılmalı. Yüzünde yazmalı, sesinde çınlamalı. Tıpkı sevgilinin, sevgilisinin bir bakışında her şeyi anlayabilmesi gibi dürüstlük baktığın an gözlerinden taşmalıdır. Kötü kokan bir insanın yanından geçerken fark edilmesi gibi hemen anlaşılır sade ve dürüst bir insan. Çalışılmış sadelik bir kılıçtır. Kurdun kuzuya dostluğundan daha çirkin bir şey yoktur. En çok bundan kaçın. İyi, nazik ve samimi birisi bu nitelikleri gözlerinde barındırır ve dikkatten kaçmaz. En mükemmel şekilde sürdür yaşamını. Eğer ilgisi olmayan şeylere ilgisiz davranırsa, ruhunda mükemmel bir biçimde yaşayacak gücü bulur insan. Her şeyi ayrı ayrı ve bir bütün olarak incelerse, hiçbirinin bizde kendisi hakkında yargı oluşturamayacaklarını, bize kendilerinin gelemeyeceklerini... Biz onlara dair yargılar vermedikçe kıpırtısız kalacaklarını, onları zihnimize bizzat kazıdığımızı unutmamalı. Zihinlerimize kazınsalar bile dilediğimizde silmemiz mümkündür. Böyle şeylerle ilgilenmek için çok kısa bir süremiz kaldı. Sonra yaşamımız sona erecek. Neden hoşnutsuzluk duyuyorsun ayrıca? Eğer doğaya uygunsa bunlardan memnun ol ki senin için kolay olsun her şey. Eğer doğaya aykırıysa, Doğan'la neyin uyumlu olduğunu ara ve sana ün kazandırmasa bile ona doğru hızla ilerle. Çünkü kendini özgü iyiliği arayan herkese müsamaha gösterilir. Her şeyin ne zaman neyden oluştuğunu, neye dönüştüğünü, dönüştüğünde ne olacağını ve bundan hiçbir kötülük gelmeyeceğini düşün. Birincisi başkalarına karşı ne durumda olduğunu değerlendir ve birbirimiz için yaratıldığımızı düşün. Başka bir açıdan bakacak olursak, Koçun ya da boğanın sürüsünü kollaması gibi ben de insanları kollamak için yaratıldım. Buradan ilk ilkelere yönel. Her şeyi yöneten atomlar değilse doğadır. Bu doğruysa daha aşağı şeyler yüce şeyler için yaratılmıştır. Daha yüce şeylerse birbirleri için. İkincisi, sofrada, yatakta ve başka yerlerde nasıl insanlar olduklarını, kendi düşüncelerinin onları nelere zorladığını, ve zorlanarak yaptıkları eylemlerle nasıl gururlandıklarını değerlendir. Üçüncüsü eğer yaptıkları işi doğru yapıyorlarsa onlara sinirlenmemeli. Eğer doğru yapmıyorlarsa ellerinde olmadan ve bilgisizlikten böyle yaptıkları açıktır. Çünkü hiçbir ruh kendini hakikatten ve herkese hak ettiği gibi davranma yeteneğinden kasten mahrum etmez. Her halükarda adaletsiz, duygusuz, açgözlü ve yakınlarına hatalı davranan biri olarak anılmak herkesi sinirlendirir. Dördüncüsü, sen de diğerleri gibi pek çok yanlış yapıyorsun. Yanlışların bazılarından kaçınsan da hata yapmaya meillisin hala. Korkaklıktan başkalarının ağzına düşmekten ya da bunun gibi bir şey yüzünden hata yapmaktan çekiniyorsun sadece. Beşincisi insanların hata yaptığından emin olamazsın. Çünkü pek çok şeyi belli bir plana göre yaparlar. Herhangi birinin eylemlerine dair yargıda bulunmak için yeterli bilgi edinmek gerekir. Altıncısı çok öfkelendiğinde ya da sabrın tükendiğinde insan yaşamının bir an olduğunu ve kısa sürede hepimizin yan yana cansız uzanacağını düşün. Yedincisi bizi rahatsız eden insanların eylemleri değildir. Çünkü bu onların yönetici ilkeleriyle ilgilidir. Bizi rahatsız eden bu eylemlere dair yargılarımızdır. Öyleyse düşünceni değiştir. Yargını def et ki öfkeden kurtulabilesin. Peki nasıl olacak bu? Başkalarının sana zarar veren davranışlarının ahlaksızca olmadığını farz ederek. Çünkü zarar veren davranışlar kötü olsaydı, sen de pek çok suçtan sorumlu tutulur, haydut ya da benzeri bir şey olurdun. Sekizincisi, Bizi üzen ve öfkelendiren şeylerden ziyade üzüntü ve öfkeleri bize daha çok zarar veren. Dokuzuncusu, iyilik sahici ise yapmacıklıktan ve ikiyüzlülükten uzaksa yenilmezdir. Çünkü en küstah insan sana bir kötülük yapsa bile ona karşı iyi davranmayı sürdür. Sana kötülük yapmaya çalıştığında hatasını sakince göster. Bunun kötü olduğunu öğret. Hayır evlat, başka bir amaçla geldik dünyaya. ''Ben zarar görmüyorum, sen kendine zarar veriyorsun.'' Arıların sürü halinde yaşayan diğer hiçbir canlının böyle davranmadığını incelikle göster. Fakat bunu okuldaymış gibi, sizi izleyenler etkilemek ister gibi samimiyetsiz sitemkar alaylı değil, yalnız olmasanız bile öyleymiş gibi sevecenlikle yapmak gerekir. Bu dokuz kuralı Musa'lardan bir hediye gibi kabul et ve hiç unutma. Hala hayattayken bir an evvel insan olmaya başla. İnsanlara öfkelenmemek kadar onlara dal kavukluk etmemeye de özen göster. Çünkü her ikisi de toplumsal çıkar aykırıdır ve zarar verir. Öfkelendiğinde bunun erkekçe bir şey olmadığını, sevecenlik ve kibarlık gibi özelliklerin insana ve haliyle bir erkeğe daha çok yaraştığını düşün. Öfkelenmeye ve hoşnutsuzluğa mahal vermeyen bir adam içinde gücü sağlam sinirleri ve yürekliliği barındırır. Çünkü zihin hislerden bağımsız olmaya ne kadar yakınsa güçlü olmaya da o kadar yakındır. Öfke de üzüntü gibi zayıflıktır. Çünkü her ikisi de yaralanmaya ve teslimiyete neden olur. Eğer istersen şu 10. kuralı da Musa'ların liderinden bir hediye olarak kabul et. Kötülerin hata yapmamalarını ummak deliliktir. Çünkü bu imkansızı istemektir. Fakat başkalarına kötülük yapmalarına razı olmak, sana yapmamalarını ummak da zalimliktir ve bir tirana yaraşır ancak. Yönetici ilkenin dört sapmasından, her şeyden daha çok sürekli sakınmalı ve bunları tespit eder etmez her seferinde şunları söyleyerek tamamen yok etmelisin. Bu düşünce gereksiz, bu düşünce toplumsal birliği zedeler, bu söylediğim içimden gelmiyor.'' Yürekten gelmeyen bir şey söylemek saçmadır. Dördüncü sapma ise senin tanrısal parçanın kendinden çok daha değersiz ve ölümlü bir parçan olan bedenin kaba biçimsiz davranışlarına boyun eğmesidir. İçindeki soluğun ve ateşin bütün parçaları doğaları geriye yükselme eğiliminde olsalar bile evrenin düzenine itaat ederler ve içinde kalmaya devam ederler. İçindeki bütün toprak ve sıvı parçaları da doğaları gereği alçalma eğiliminde olsalar bile yükselip kendi doğalarına aykırı bir yerde dururlar. Böylece elementlerin de bütüne itaat ettiklerini ve ayrılma işareti alana kadar zorla yerleştirildikleri yerde kaldıklarını görürüz. Öyleyse yalnızca akıllı parçanın bulunduğu yeri beğenmediğinden öfkelenmesi ve itaat etmemesi tuhaf değil mi? Doğasına uygun olan haricinde hiçbir zorlama olmamasına rağmen, Buna katlanamaz ve tam tersini benimser. Onu haksızlığa, ahlaksızlığa, öfkeye, üzüntüye ve korkuya yönelten neden doğaya aykırı hareket etmekten başka bir şey değildir. Yönetici ilken başına gelenlere katlanamadığı anda ona ayrılan yerden uzaklaşır. Çünkü bu yalnızca insanlara adil olmak için değil, Tanrı'ya saygı ve hizmet için de yaratılmıştır. Bu ikisi de bütünün parçalarındandır ve adil davranmaktan daha önceliklidir. Yaşam amacı daima tek ve aynı olmayan biri, yaşamı boyunca tek ve aynı kalamaz. Bu sözlerde amacın ne olduğunu açıkça ortaya koymak gerek. Aksi halde bu açıklama yetersiz kalır. Çünkü insanların öyle ya da böyle iyi dedikleri şeylere dair yargıları birbirinden farklıdır. Sadece belli başlı şeylerde, mesela toplumsal çıkara yönelik şeylerde pek çok kişi için benzerdir amaç. Bu yüzden kendi yaşam amacımızı, Toplumsal amacı uydurmamız gerekir. Bütün çabasını bu amaca yönlendiren birinin bütün eylemleri tutarlı olur ve hep aynı kalır. Daha faresiyle kent faresini hatırla. İkincisi tedirgin ve kaygılıdır. Sokrates pek çok kişinin paylaştığı fikirleri öcü olarak adlandırıyordu. Çocukları korkutan öcüler. Lakedaimonlar festivallerde yabancı konukların sandalyelerini gölgeye koyar. Kendileri ise herhangi bir yere otururlardı. Sokrates davetini reddetmesine dair Perdikasa Kasa şunları söylemiştir. Oraya gelmiyorum. Ona deyin ki en çirkin ölüyle ölmeyeceğim. Bir başka ifadeyle iyiliği kabul edemem. Karşılığını verecek gücüm yok. Epikrosçuların yazılarında erdemli bir yaşam sürmüş yaşlılarından birini sürekli hatırlama talimatı vardır. Pyagorasçılar Sabahleyin gökyüzüne bak, orası işlerini daima kendilerine yaraşır biçimde tamamlayanları ve yaptıkları işlerin düzenliliğini, saflıklarını, yalınlıklarını hatırlatır sana. Çünkü yıldızların örtüleri yoktur. Kısan tipe pelerini alıp dışarı gittiğinde Sokrates'in nasıl koyun postunu kuşandığını ve kendisini böyle gördükten sonra utanıp geri dönen arkadaşlarına ne dediğini bir düşün. Okumada ve yazmada öğrenmeden öğretemezsin. Yaşamda da böyledir. Köle olarak doğdun, aklın sana yararı yok. Ben de yürekten güldüm kahkahalarla. Kaba saba sözlerle çatacaklar erdeme. Çocuk sahibi olmayacakken çocuk sahibi olmak isteyen birisi gibi kışın incir aramakta delinin eşidir. Epik tetos, Çocuğunu öpen birisinin içinden şöyle demesi gerektiğini söyler. ''Yarın bir ihtimal öleceksin.'' ''Ne uğursuz laflar bunlar. Doğal bir olayı işaret eden hiçbir şey uğursuz değildir.'' dedi Epiktetos. Eğer bu sözler uğursuzsa, başakların biçildiğini söylemek de uğursuzdur. ''Koruk, olgun, kuru üzüm. Hepsi birer dönüşümdür. Ama yokluğa değil, henüz var olmamışa.'' ''Hırsız özgür irademizi çalamaz.'' diyor Epiktetos. Epiktetos şöyle diyordu. ''Oyalanma sanatı bulmamız gerekiyor ve dürtülerimizin hedefine nezaket ve uygun koşullara göre hareket etme, toplumsal çıkara yönelik olma, yakınımızın gönencine göre olma, bir şeyin değeriyle orantılı olma gibi şeyler koymalı, arzunun aşırısından kaçınmalı, denetimimizde olmayan şeylerden uzak durmalıyız.'' Alelade bir konuyu tartışmıyoruz dedi. Deli olup olmayacağımız söz konusu. Sokrates şöyle diyordu. Ne istiyorsunuz? Düşünebilen varlıkların ruhuna sahip olmak mı yoksa düşünemeyenlerin mi? Düşünebilen varlıkların ruhuna. Peki hangi düşünebilen varlıkların ruhuna? Sağlıklı olanların mı yoksa kötücül olanların mı? Sağlıklı olanların. Öyleyse niye aramıyorsunuz onu? Çünkü ona sahibiz. Öyleyse neden tartışıp çekişiyorsunuz? 12. Kitap Kendini reddetmezsen dolaylı yollardan erişmeyi umduğun her şeyi zaten elde edebilirsin. Bir başka deyişle bütün geçmişi geride bırakıp geleceği tanrısal öngörüye emanet edersen tanrılara saygı ve adaletle yalnızca şimdiye yönelirsin. Tanrılara saygı, yazgının sana sunduklarını sevmektir. Çünkü doğa onu sana, seni de ona vermiştir. Adalet, doğrulara açık bir şekilde döndürüp dolaştırmadan özgürce konuşabilmen, yaptığın her işte yasayı gözetmen ve değerine uygun yapmandır. Başkalarının kötülüklerinin, düşüncelerinin, sözlerinin, etrafında büyüyen şu aciz bedenin hislerinin seni engellemesine izin verme. Bırak etkilenen parçan meşgul olsun bunlarla. Bu yüzden dünyadan ayrılma vaktin geldiğinde her şeyi bir kenara bırakıp yalnızca yönetici ilkene ve Tanrı'ya saygı gösterirsen yaşamının sona ermesinden değil. Asla doğaya uygun bir şekilde yaşamaya başlayamayacağından korkarsan seni yaratan evrene layık bir insan olursun. Artık yurdunda bir yabancı olmayacaksın. Beklenmedik şekilde meydana gelen olaylara her gün şaşıran bir ona bir buna bağımlı yaşayan birisi olmayacaksın. Tanrı bütün yönetici ilkeleri maddi kabuğu, zarı, derisi olmadan tüm çıplaklığıyla görür. Çünkü tanrısal akıl yalnızca kendisinden akan ve iletilenlere, bunlara dönüşenlere temas eder. Sen de kendini böyle davranmaya alıştırırsan, dikkatini dağıtan pek çok şeyden kurtulursun. Çünkü kendini saran etten, kılıfa değer vermeyen, kıyafetlere, eve, üne ve bunun gibi süslere bağlanmaz. Üç şeyden oluşuyorsun. Beden soluk ve zihin. Bunların ilk ikisi onlarla ilgilendiğin sürece senindir. Fakat üçüncüsü yalnızca senin yöntemindedir. Eğer başka insanların yaptıklarını ve söylediklerini, senin geçmişte yaptığın ve söylediğin her şeyi, gelecekte rahatsız olabileceğin her şeyi, seni saran bedeninle istemsizce doğuştan birleşen soluğunu, dışında dönüp duran girdabı zihninden uzaklaştırmazsan, yazgının elinden kurtulan zihnin arınmış ve bağımsız bir şekilde yaşamını sürdürecek güce sahip olur. Adil olanı yaparak, başımıza gelenleri kabullenerek, doğruları söyleyerek yönetici ilkeni kendinden yani bedenin ve onun duygularından, gelecek veya geçmişteki şeylerden ayırabilirsen ve Empedokles'in dediği gibi yalnızlığından keyif alan dairesel bir küre olabiliyorsan, Yalnızca sanayit olan hayatı yani şimdiki zamanı yaşamaya alışkanlık edinirsen en azından kalan günlerini dingin, asil ve tanrısal parçanla barışık geçirebilirsin. İnsanın kendini diğer insanlardan daha çok sevmesine rağmen kendi hakkındaki yargısına, diğerlerinin düşüncesinden daha az önem vermesine hep şaşarım. Şüphesiz karşısına çıkan bir tanrı veya zeki bir öğretmen insana derinlemesine düşünmemesini veya hemen dile getiremeyeceği bir şey tasavvur etmesini yasaklasaydı buna bir gün bile sabırla katlanamazdı. Bu yüzden yakınlarımızın bizim hakkımızda fikirlerine kendimizinkinden daha çok saygı duyuyoruz. Nasıl oldu da insana özgü her şeyi güzellik ve iyi niyetle tasarlayan tanrılar şunu gözden kaçırdılar. Bazı insanlar ve bütünüyle iyi olanlar, tanrılarla çok daha fazla ilişki kuranlar, Kutsal işlerde ve ayinlerde tanrıya en yakın olanlar bir kere ölüyor, yeniden var olamıyorlar, hatta sonsuza dek yok oluyorlar. İyi insanlar gerçekten böyle bir yazgıya sahipse şüphesiz onlar için iyi olan budur. Başka bir yazgıya sahip olmaları gerekseydi tanrılar bunu verirdi onlara. Böyle bir şey adil olsaydı mümkün de olurdu. Doğaya uyumlu olsaydı doğa bunun nedeni olurdu. Dolayısıyla böyle bir yazgıya sahip olmandan ki gerçekten de değilsin, böyle olmaması gerektiğini çıkararak güvenebilirsin. Bunu tanrılara sorduğun saçma ve cüretkar bu sorunda kendin kendinde görebilirsin. Son derece iyi ve adaletli olmasaydılar tanrılarla bu şekilde tartışamazdık. Tanrılar kendi yarattıkları bu düzende herhangi bir şeyin adaletsizce ve mantıksızca ihmal edilmesine göz yummaz. Sana imkansız görünen şeyleri de yap. Çünkü sol el yeterince alıştırma yapmadığı için çoğu işte yararsız görünür. Oysa birazcık ile dizginleri sağ elden daha sağlam kavrar. Ölüm tarafından teslim alınacağında bedenin ve ruhun nasıl olman gerektiğini, yaşamın kısalığını, geçmişte ve gelecekteki sonsuz zamanı, bütün maddelerin zayıflığını düşün. Şeylerin altında yatan nedensel ilkelerini, Eylemlerin amaçlarına, acının, hazın ölümün ve ürünün ne olduklarına bütün çıplaklığıyla dikkatlice bak. İnsanın ruhsal huzursuzluğundan kimin sorumlu olduğuna, hiç kimsenin başkalarınca engellenemeyeceğine ve her şeyin yargıdan ibaret olduğuna iyice bak. İlkelerini kullanıyorken gladyatörlere değil, boksörlere benzemelisin. Çünkü gladyatör kılıcını kullanır ve bırakır. Fakat boksörün eli hep hazırdır ve onu yumruk yapmak dışında başka bir şeye gerek duymaz. Şeyleri madde, neden ve amaç olarak inceleyerek gerçekte oldukları şekilde gör. İnsan, Tanrı'nın ona uygun gördüğü şeyler haricindekileri yapmama ve Tanrı'dan gelen her şeyi kabullenme gücüne sahiptir. Doğaya uygun olarak gerçekleşen şeyler yüzünden Tanrı'ları suçlamamalı. Çünkü onlar bilerek veya bilmeyerek hiçbir yanlış yapmaz. Ama insanları da suçlamamalı. Çünkü onlar da sadece bilmeyerek yanlış yapar. O halde hiç kimseyi suçlamamalı. Yaşamda olup bitenlerin birine bile şaşıran insan nasıl gülünç nasıl yabancıdır. Kaçınılmaz bir yazgı ve bozulmaz bir tasarım, bağışlayıcı bir tanrı ya da amaçsız ve kılavuzsuz bir kargaşa. Eğer kaçınılmaz bir gereklilik varsa neden direniyorsun? Bağışlamaya hazır bir tanrı varsa kendini bu tanrının yardımına layık hale getir. Eğer amaçsız ve kılavuzsuz bir kargaşa varsa böylesine çalkantılı bir denizin ortasında yönetici akla sahip olmak memnun etsin seni. Dalgalar seni sürükleyecek olursa bırak aciz bedenini ve soluğunu olduğu gibi sürüklesin. Zihnini asla sürükleyemezler. Lambanın ışığı sönünceye kadar etrafını aydınlatır ve parlaklığını yitirmez. İçindeki adalet, gerçek ve ihtiyat sen ölmeden evvel neden sönsün? Birisinin hata yaptığı izlenimine kapılırsan kendine bunun bir hata olduğunu nasıl anlayabilirim diye sor. Eğer hata yapmışsa kendi yüzünü tokatlayan biri gibi kendi kendini cezalandırmadığını nasıl anlayabilirim? Kötü birinin hata yapmamasını isteyen biri incirlerden acı öz su çıkmamasını, bebeklerin ağlamamasını, Atın kişnememesini veya kaçınılmaz olan diğer şeylerin olmamasını isteyen birine benzer. Kötü karakterli birinden başka ne beklenebilir? Rahatsız oluyorsan düzelt onu. Bir şey sana uygun değilse yapma. Doğru değilse söyleme. Dürtün senin elinde olsun. Bırak hiç günün sen de bir izlenim yaratan her şeyi nedenlerine, maddesine, amacına ve varlığının son bulması gereken zamana göre incelesin. İçindeki tutkuları yaratan ve her defasında seni kukla gibi oynatandan daha güçlü ve daha tanrısal bir şeye sahip olduğunu artık fark et. Şimdi zihnim hangi düşünceyle meşguldür? Korkumu, kuşkumu, şehvet mi? Ya da buna benzer başka bir şey mi? Birincisi hiçbir şeyi rastgele ve amaçsız yapma. İkincisi ise toplumsal çıkara yönelik olmayan başka bir amaca yönelme. Çok zaman geçmeden hiçbir yerde bir hiç olacaksın. Ne şimdi gördüğün herhangi bir şey olacak ne de şimdi yaşayan herhangi birisi. Çünkü doğanın uygun gördüğü üzere her şey değişmek, dönüşmek ve yok olmak zorundadır. Şu an bulunduğun yerde sırası gelince bir başkası var olacak. Her şey düşüncene bağlı, düşüncen de sana. Bu yüzden istediğinde düşünceni ortadan kaldırırsan bir burnu dönüp huzurlu dingin bir koya ulaşmış gibi olursun. Bir iş zamanında biterse bitmekten dolayı hiçbir zarara uğramaz. İşi yapan da zarara uğramaz. Var olan bütün eylemlerimizin toplamı diyebileceğimiz yaşam da buna benzer. Zamanı geldiğinde tamamlanmaktan dolayı hiçbir zarar görmez. Bu eylemler silsilesini uygun bir zamanda sonlandıran birisi de zarar görmez. Uygun zamanı ve sınırı doğa belirler. Bazen de kendimize özgü doğamız, mesela yaşlandığımızda, fakat uygun zamanı ve sınırı kesin olarak belirleyen, bütün evreni daima genç ve dinç tutmak için parçalarını sürekli değiştiren evrensel doğadır. Bütüne yararlı olan her şey daima yararlı ve güzeldir. Bu yüzden zamanın sona ermesi herhangi birisi için kötü aşağılayıcı bir şey değildir ve hür iradene veya toplumsal çıkara da bağlı değildir. Tam aksine bütün için zamanında olmuşsa yararlıdır. Eylemi gerçekleştirene yararlı olduğu gibi, Tanrı ile aynı şeylere ve aynı yargılara yönelen birisi Tanrı'dan ilham almıştır. Şu üç şeyi hiç unutma. Birincisi yaptığın hiçbir şeyi rastgele yapma veya adaletin kendisinin yapacağından başkasını yapma. Dışarıdan başına gelenlerin hepsi şüphesiz rastlantısaldır ya da tanrısal öngörüye bağlıdır. Fakat bundan dolayı ne rastlantıyı ne de tanrısal öngörüyü suçla. İkincisi ne tür olursa olsun her bir canının ana rahmine düşüşünden ilk soluk verişine ve ilk soluk verişinden ruhunu teslim edene dek hangi bileşenlerden oluştuğu ve nelere ayrışacağını düşün. Üçüncüsü eğer aniden göğe doğru yükselip insana ait şeylere ve onların çeşitliliklerine bakacak olsaydın insanları küçümserdin. Çünkü aynı anda gökyüzünde ve esirde ağırlanan varlıkları da görürdün. Göğe ne kadar sık yükselirsen yüksel, hep bunları aynı türden fani şeyleri göreceksin. Bunlar için mi böbürleniyoruz? Yargını bir kenara fırlatırsan kurtulursun. Bunu kim engelliyor? Herhangi bir şey sinirlendiğinde, her şeyin evrenin doğasına göre meydana geldiğini, bunun bir başkasının yaptığı yanlış olduğunu, her şeyin her zaman aynı şekilde gerçekleştiğini ve gelecekte böyle olacağını, Hatta şu anda herhangi bir yerde aynı olayın gerçekleştiğini unutuyorsun. Herhangi bir insanın bütün insanlarla ne kadar yakın olduğunu, bu yakınlığın kandan veya tohumdan değil toplumsal akıldan kaynaklandığını unutuyorsun. Her insanın aklının tanrısal olduğunu ve oradan aktığını da unutuyorsun. Hiçbir şeyin hiç kimseye has olmadığını, çocuğunun, bedeninin hatta ruhunun bile oradan geldiğini, her şeyin yalnızca kanıtlardan ibaret olduğunu, her insanın yalnızca şu an yaşadığını ve yalnızca yaşadığı şu anı kaybedeceğini de unutuyorsun. Bir şeye aşırı öfkelenenleri, en ünlüleri, en talihsizleri, en nefret dolu insanları düşün. Hep. Sonra bir tart. Şimdi nerede bu insanlar? Duman, kül, efsane oldular. Belki efsane bile değiller artık. Bunun örneklerini düşün. Babius Catillinus Kır'da, Lucius Lupus Bahçesi'nde, Stertinius Bağya'da, Tiberius Capri'adadır. Sonra Velius Rufus'u ve genel olarak herhangi bir şeye yönelik boş gururu, insanların şiddetle arzuladıkları her şeyin ne kadar değersiz olduğunu düşün. Her konuda kendilerini adil, ölçülü, tanrıların peşinden giden insanlar gibi göstermeye çalışmaları daha bilgecedir. Çünkü kibirden yoksun olmakla böbürlenen kibir en katlanılmaz olanıdır. Tanrıları nerede gördün veya varlıklarını nereden öğrendiğinde bu kadar tapınıyorsun diye soranlara şöyle söyle. İlkin tanrılar gözle görünür. Sonra kendi ruhumu da hiç görmedim ama ona da saygı duyuyorum. Tanrıların gücünü her eylemimde sürekli tecrübe ettim ve var olduklarını anlayıp saygı gösterdim. Yaşamın kurtuluşu her şeyi bütünüyle, bütün gerçekliğiyle, özü ve nedeniyle görmeye, bütün ruhunla doğru olanı yapmaya ve doğruyu söylemeye bağlıdır. Bir iyiliğin hemen ardından, arada küçücük bir mesafe bile bırakmadan bir başka iyilik yaptıktan sonra hayatın tadını çıkarmaktan başka ne kalır geriye? Evlerin duvarlarıyla, dağlarla, başka sayısız şeylerle engellense de bir güneş ışığı vardır kendine özgü sayısız bedenlere bölünse de bir ortak öz vardır. Sayısız doğaya ve kendine has karakteri bölünse de bir ruh vardır. Bölünmüş gibi görünse de akıllı bir ruh vardır. Bunlardan artan parçalar örneğin soluk ve madde, birleşmeye ve birbirlerine çekilmeye meyilli olsalar da duygudan yoksun ve birbirlerine yabancıdır. Benzerine yönelmek ve onunla bütünleşmek aklın kendine has özelliğidir. Ve aklın toplumsal içgüdüsünde bölünmek yoktur. Ne istiyorsun? Varlığını sürdürmek mi? Duygularının arzuların peşinden gitmek mi? Olgunlaşmayı ve olgunlaşmanın durmasını mı? Konuşmak mı? Düşünmek mi? Bunlardan hangisi istemeye edersence Bunların hepsini küçümseyebiliyorsa nihai amacın Tanrı'nın ve aklın peşinden git. Ancak öncekilere değer vermek ve ölümle herhangi birinden mahrum kalacağımıza üzülmek aklın ve Tanrı'nın yolundaki bir engeldir. Her insana zamanın sonsuz uçurumunda ne küçük bir parça ayrılmış. Bir anda sonsuzluğun içinde kaybolur insan. Evrensel maddenin, evrensel ruhun ne kadar küçük bir parçası düşmüştür insanın payına. Bütün yeryüzünün ne küçük bir parçasında sürünüyorsun. Hep bunları düşün ve şundan başka hiçbir şey önemseme. Doğa seni neye yönlendirirse onu yap. Evrensel doğa sana ne getirirse kabul et. Yönetici ilke kendisinden nasıl faydalanır? Çünkü her şey ondadır. Geriye kalanlar senin hür iradene bağlı olsun ya da olmasın ceset ve dumandan ibarettir. Ölümü küçümseme fikrine en yararlı şey zevki iyi, acıyı ise kötü görenlerin bile onu küçümsemeleridir. Yalnızca zamanında gelen bir şeyin iyi olduğuna inanan, aklı uygun, doğru yaptığı işlerinin çok ya da az olmasına kayıtsız kalan, dünyayı daha az veya daha çok bir süre seyretmeyi umursamayan birini ölüm bile korkutamaz. Ey insan! Bu büyük kentte yurttaştın. 3 yıl veya 5 yıl fark eder mi? Çünkü onun yasalarına göre herkes eşittir. Seni kentten gönderen bir tiran ya da adaletsiz bir yargıç değildir. Seni kentten gönderen ve buraya getiren doğadır. O halde bunda tuhaf olan ne? Bir oyuncunun onu işe alan yönetici tarafından sahneden alınmasına benzer bu. Ama ben yalnızca üç perdede oynadım, beşinde değil. Doğru söylüyorsun. Ama yaşamda üç perde bütün oyun anlamına gelebilir. Çünkü her şeyin sonunu belirleyen, seni vaktiyle bir araya getiren ve şimdi de çözülmenden sorumlu olan şeydir. Her ikisinden de sen sorumlu değilsin. Bu yüzden zarafetle ayrıl sahneden. Zira seni sahneden alanda da var aynı zarafet.